Şirk nedir? Müşrik kimdir? Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nuru var eden Allah'a aittir. Bununla birlikte kafirler başkalarını Allah'a denk tutuyorlar. Enam 1 Allah'ın elçisi peygamberlerin sonuncusu, ibadet ehlinin önderi Abdullah oğlu Muhammed'e, tertemiz ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Bu kitapçığın ismi şirk nedir, müşrik kimdir yerine şu isimlerden biri de olabilirdi. La ilahe illallah'ın hakikati, peygamberler neden gönderildi, onlara neden müşrik ismi verildi, peygamberimiz ile kavmi arasındaki çekişmenin sebebi, Resulullah onlarla neden savaştı, İslam nedir, bu sıraladığımız şeylerin cevapları birbiriyle öylesine iç içedir ki birine verdiğimiz cevap, Diğerlerinin de cevabını içerir. Hepsine ayrı ayrı cevap vermeye kalkışırsanız verilen cevaplar pek çok nokta itibariyle birbirinin aynı gibi olacaktır. Bu küçük kitapçığın yukarıda sıraladığımız ve hayatı önem taşıyan meselelerin tümüne nisbi bazı cevaplar içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bu kitapçıkta La ilahe illallahın batıl tefsirlerine hususen La ilahe illallahı Allah'tan başka yaratan, kainatı sevk ve idare eden bir Rab yoktur sözleriyle tefsir eden Allah şerlerinden korusun, kelamcılara ve la ilahe illallahı hakimiyet Allah'ındır ondan başka hüküm koyucu yoktur sözleriyle tefsir eden Allah şerlerinden korusun, dinin ideolojik yorumcularına zımni olarak reddiye vardır elhamdülillah bu kitapçığı el i Sünnetin Gözbebi Muslih, Müceddit ve İmam Şeyhul İslam Muhammed bin Abdilvehhab et-Temimi en-Necdi Rahimullah'ın El-Kavaidul Erbaa isimli küçük risalesini esas alarak hazırladım. Rabbim Azze ve Celle'den niyetimi bütün şirk şaibelerinden yana temiz kılmasını, amelimi kabul buyurmasını, Sırf onun hoşnutluğu için yapılmış işlerin arasına katmasını, benimle ateş arasında bir engel yapmasını diliyorum. Şüphesiz O, her sesi işiten, her niyeti bilen, her şeyi yapmaya güç yetirendir. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, eşleri olan annelerimize, zürriyetine, ashabına ve kıyamete dek onun yolundan gidenlere salat ve selam olsun. Amin. Hüseyin Cinisli Şirk nedir? Müşrik kimdir? Dört kaide. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd onundur. O hakim ve habirdir. Sebe 1. Salat ve selam peygamberlerin önderi, yaratılmışların en faziletlisi, Abdullah oğlu Muhammed'in tertemiz ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Şirk, Affedilmeyecek suç Ey kardeşim Rabbimiz Allah'ın ayetleriyle Seni uyarmak ve öğüt vermek için Bu satırları kaleme alıyorum Ey ahiretini düşünen Ateşe girmekten korkan Cennetini isteyen kul Yüce yaratıcımızın şu buyruklarına Kulak ver ve üzerlerinde iyice düşün Andolsun olsun ki sana da Ey Resulüm Senden önceki peygamberlere de Şöyle vahiy edildi ''Eğer şirk koşarsan, yemin olsun ki amelin büsbütün boşa gider ve kesinlikle hüsrana düşenlerden olursun.'' Zümer Suresi 65 Ey kardeşim! Yüce Rabbimizin bütün peygamberlere ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl hitap ettiğini düşün. Onlar için yapılan bu uyarıya biz onlardan daha muhtaç değil miyiz? Ne acı bir gerçek ki, İlim adamı kılığındaki bazı yol kesiciler, dün ve bugün insanların en çok ihtiyaç duyduğu bu uyarıyı umursamaz olmuşlardır. Ne nefislerine ne de başka insanlara böyle bir uyarı da bulunmazlar. Hatta onlara göre şirk, ümmetin öncelikli meselesi değildir. Allah. Ayetten açıkça anlaşıldığı gibi şirk günahını işleyen kişinin bütün ibadet ve taatleri geçersizdir. O kişinin artık namazının, zekatının, orucunun, haccının vs. amellerinin bu amellerle oldukça gayretli olmasının bir anlamı yoktur. Amellerinin tamamı yok olmuş ve ebedi hüsranı hak etmiştir. Vay haline o kimsenin kıyamet günü emekleri tümüyle boşa gitmiş, elleri boş kalmış, hiçbir ameli dikkate alınmadan ebedi kalmak üzere cehenneme atılmıştır. Şirkin ne kadar korkunç bir günah olduğunu anlaman için bu ayet yetmez mi? And olsun ki eğer o rasuller şirk koşmuş olsalardı, bütün amelleri boşa giderdi. En'am 88 Müfessirlerin imamı İbni Cerir Et-Taberani, Taberi Rahimullah, bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Sana da senden öncekilere de şöyle vahiy edildi. Yani ey Muhammed, Sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin sana ve senden önceki Resullere vahiy etti. Eğer şirk koşarsan, yani ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Allah herhangi bir şeyi şirk koşacak olursan, kesinlikle bütün amellerin boşa gider. İkinci ayetin açılımı ise, İmam İbni Cerir et Taberi Rahimullah, bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Eğer daha önceki ayetlerde isimlerini zikrettiğimiz bu peygamberler Rablerine şirk koşsalar, onunla birlikte başkasına da ibadet etselerdi, işledikleri amellerin hepsi batır olur ve ecirleri yok olurdu. Çünkü Allah şirk ile birlikte hiçbir ameli kabul etmez. Allah bu surede birbiri ardınca Resul ve Nebileri zikretmiş, onlar hakkında pek çok övgülerde bulunmuştur. Zikredilen Nebi ve rasuller şunlardır. İbrahim, İshak, Yakup, Nuh, Davut, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyasa, Yunus, Lut aleyhissalatu vesselam Rabbimiz resul ve nebi'ler hakkındaki yüce buyruklarını şöyle tamamlamıştır. Eğer şirk koşsalardı bütün amelleri boşa giderdi. Allah'a yemin olsun ki bunda düşünenler için büyük bir ibret vardır. Hani Lukman da oğluna şöyle demişti. Ona nasihat ediyordu. Yavrucuğum Allah'a şirk koşma çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Lokman suresi 13 El Hafız İbni Kesir Rahimullah bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Yüce Allah, Lokman'ın oğluna yaptığı vasiyeti haber vermektedir. Allah-u Teala onu en güzel bir anış ile anmış, ona hikmet vermişti. Lokman da insanlardan en çok şefkat duyduğu ve en çok sevdiği oğluna vasiyette bulunuyordu. Ona, bildiği şeylerin en üstününü oğluna öğretmesi yaraşırdı. İşte bu yüzden oğluna öncelikle yalnızca Allah'a ibadet etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak tutmamayı vasiyet etti. Bunun ardından onu sakındırmak için, çünkü şirk çok büyük bir zulümdür dedi. Yani şirk zulümlerin en büyüğüdür. Buhari Abdullah İbni Mesud'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Onlar ki iman ettiler ve imanlarına zulüm bulaştırmadılar. Enam 82. ayeti inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabına ağır geldi de şöyle dediler. Hangimiz imanımıza zulüm bulaştırmaz ki? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu mesele sizin bildiğiniz gibi değildir. Lokman'ın oğluna söylediği sözü işitmediniz mi? Yavrucuğum, Allah'a şirk koşma çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Bu hadisi Müslim'de rivayet etmiştir. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına vasiyeti de aynı çerçevededir. Yoksa siz Yakup'a ölüm gelip çattığı vakit orada şahitler miydiniz? O vakit oğullarına şöyle diyordu. Benden sonra yani öldükten sonra kime ibadet edeceksiniz? Dediler ki, senin ilahına ve babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına o tek ilaha ibadet ederiz. Biz ona teslim olmuş kimseleriz. Bakara 133 Ey Resulüm! De ki, gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım. Ona... Hiçbir şeyi ortak koşmayın. Enam suresi 151 Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Ondan başka günahları ise dilediğine mağfiret eder. Kim Allah'a şirk koşarsa şüphe yok ki çok büyük bir günah ile iftira etmiştir. Nisa suresi 48 Allame Es-Sadi bu ayetin tefsirinde şöyle der. Allah şirkten başka günahları mağfiret etmek için pek çok sebepler var etmiştir. Günahları yok eden hasenatlar, dünyada, berzah hayatında ve kıyamet günü başa gelebilecek ve günahlara kefaret olacak musibetler, müminlerin birbirlerine yaptıkları dualar, şefaatçilerin şefaatleri ve bunların hepsinden daha yüce olan iman ve tevhid elinden hak edenler için onun rahmeti gibi sebeplerle günahlar mağfiret bulun olunur. Bu da şirkin hilafına bir durumdur. Çünkü müşrik, kendi yüzüne mağfiret kapılarını kapamış, kendisi için rahmet kapılarını kilitlemiştir. Taatlerin tevhid olmadıkça, ona hiçbir faydası olmaz. Başa gelen musibetlerin hiçbirinden yararlanamaz. Kıyamet gününde onun için ne bir şefaatçi olur, ne de sıcak bir dost. Şuara 100, 101 Her kim Allah'a şirk koşarsa, Tıpkı gökten yere doğru düşüyor da havadayken yırtıcı kuşlar onu kapıyormuş veya rüzgar onu ücra bir köşeye atmış gibi olur. Haç Suresi 31. Allâme şey Abdurrahman bin Nasir Es'adi es Rahimullah bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Her kim Allah'a şirk koşarsa onun misali tıpkı gökten yere doğru düşüyor da havadayken yırtıcı kuşlar onu süratla kapıyormuş veya rüzgar onu ücra yani uzak bir köşeye atmış gibi olur İşte müşrikin hali budur imanda korunmuş ve yükseltilmiş gök gibidir her kim imanını terk ederse onun durumu gökten aşağı düşen çeşitli bela ve afetlerle karşı karşıya kalmış bir kimse gibidir aynı şekilde müşrik imana sıkı sıkıya sarılmayıp onu terk ettiğinde şeytanlar bütün cihetlerden saldırıp onu verir parça parça ederler. Dinini de, dünyasını da elinden alırlar. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Ondan başka günahları ise dilediğine mağfiret eder. Her kim Allah'a şirk koşarsa oldukça uzak bir sapıklık ile sapmış olur. Nisa suresi 116. ayet Meryem oğlu İsa dedi ki, Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Muhakkak ki her kim Allah'a şirk koşarsa, Allah ona cenneti haram kılmıştır. Varacağı yer cehennemdir ve zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Maide suresi 72. ayet Ey iman edenler! Şirk koşanlar bir pislikten ibarettirler. Tövbe suresi 28. ayet Allah, şey Abdurrahman Es-Sadi Rahimullah bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Yani Allah'ın yanı sıra başkasına da ibadet eden müşrikler, akidelerinde ve amellerinde habistirler. Allah ile birlikte ne fayda ne de zarar vermeyecek ve, bir, ve kişiye gelebilecek, hiçbir şeyi önleyemeyecek ilahları ibadet edenden daha ciz kim olabilir? Onların amelleri Allah ile savaşmak, Allah yolundan alıkoymak, Batıla yardımcı olmak Hakkı reddetmektir İslah ile değil Fesat ile amel ederler O halde evlerin en temiz ve en şerefli olanını Onlardan temizlemeniz gerekir Ey iman edenler Şirk koşanlar Bir pislikten ibadettirler Ey kardeşim Eğer yukarıdaki ayetleri iyice okuyup kavradıysan sen de kesin bir şekilde anlamışsındır ki Allah'ın haram kıldığı şeylerin en büyüğü şirktir. Şirk koşanlar asla affedilmeyecek, ebedi cehennemlik olacaklardır. Çünkü şirk günahı, imanı yok eder. Çünkü şirk günahı, imanı yok eder. Şirk işleyen birisinin Allah'a, ahiret gününe, kitaplara, Resullere iman ettiğini iddia etmesi asla kabul edilmeyecek, fayda sağlamayacaktır. Şirk koşanların namazı, zekatı, orucu, haçı ve diğer bütün ibadetleri ve iyilikleri de boşa gidecek ve onlar da hiçbir fayda sağlamayacaktır. Şimdi hiç düşünülebilir mi ki Yüce Allah şirki haram kılsın, en büyük günah olduğunu haber versin ve cezasını ebedi cehennem olarak belirlesin, sonra da şirkin ne olduğunu açıklamasın? Elbette açıklamış, ve en kalın kafalı kimselerin bile kolaylıkla anlayabileceği şekilde şirkin ne olduğunu ve müşriklerin de kimler olduğunu Kur'an'da apaçık bir surette haber vermiştir. Şimdi şirkin ne olduğunu ve müşrikin kim olduğunu öğrenmek için Kur'an'da zikredilen şu dört kaideyi üzerinde iyice düşünerek ve gerekirse tekrar tekrar oku ve bil ki bunu öğrenmek senin için dinin diğer bütün şubelerini öğrenmekten daha öncelikli ve daha önemlidir Birinci kaide Bil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'den çıkaran onunla savaşan Ve Resulullah'ın da kendileriyle savaştığı Mekkeli müşrikler Allah'ın varlığını her şeyin yaratıcısı olduğunu Kainatın işlerinin onun tarafından çekip çevrildiğini biliyor Ve böylece itikat ediyorlardı Faydayı ve zararı, sağlığı ve hastalığı, genişliği ve darlığı Allah'ın var ettiğini tasdik ve ikrar ediyorlardı. Bunlardan hiçbirinde putlarını Allah'a denk ve ortak görmüyor, aksine bütün bunlarda Allah'ı bir ve tek kabul ediyorlardı. Bütün bu inançlarına rağmen bu inançlarıyla İslam'a girmiş olmadılar ve Allah'a iman etmiş sayılmadılar. Bu inançlarına rağmen müşrik ismini aldılar. Bu inançlarına rağmen kafir ve müşrik ilan edildiler. O gün bu inancı taşımak iman ehli sayılmak için tek başına yeterli olmadığı gibi bugün de yeterli değildir. Bu inanç o gün kişiyi müşrik olmaktan çıkarmadığı gibi bugün de müşrik olmaktan çıkarmayacaktır. Bütün bunlara inanıp tasdik etmek elbette Müslüman olmak ve Allah'a iman etmiş olmak için gereklidir. Ancak yeterli değildir. Bunun delili Yüce Allah'ın ...şu buyruklarıdır... ...sorsan onlara... ...kendilerini kim yarattı diye... ...elbette Allah derler... ...o halde nasıl çevriliyorlar... Zuhruf 87... İmam i̇bn cerir et Etteberi Rahimullah... ...bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir... ...yani ey Muhammed... ...senin şu kavminden Allah'a şirk koşanlara sorsan... Kendilerini kim yarattı diye, bizleri Allah yarattı derler. Sorsan onlara o gökleri ve yeri kim yarattı? Elbette diyecekler onları aziz ve alim olan Allah yarattı. Zuhruh Suresi 9 <gülüyor> İbni Cerir Ettaveri Rahimullah bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. İmam İbni Cerir Ettaveri Rahimullah bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Yani ey Muhammed, Senin şu kavminden Allah'a şirk koşanlara sorsan, Yedi kat gökleri ve yerleri kim yarattı, kim ihtas etti, kim inşa etti diye, Saltanatında ve düşmanlardan intikam almasında aziz, onları ve onlarda olan şeyleri bilen, Hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığını alim olan Allah yarattı derler. Allame Kurtibi Rahimullah da şöyle der. Sorsan onlara yani müşriklere sorsan o gökleri ve yeri kim yarattı? Elbette diyecekler onları aziz ve alim olan Allah yarattı. Yaratma ve yoktan var etmenin ona ait olduğunu ikrar ediyor. Sonra da cehaletlerinden dolayı onunla birlikte başkasına da ibadet ediyorlardı. Gökleri ve yeri kim yarattı denilince bu güzel cevabı verebilecek kaç kişi vardır? İşte müşriklerin Allah hakkında inançları. O halde neydi onları müşrik yapan, neydi onlarla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki anlaşmazlık? Bu ayet müşriklerin Allah'ın isimlerinden Rahman gibi bazısını inkar etseler de, bazısını ikrar ve kabul ettiklerini de göstermektedir. Onlara müşrik denilmesinin, Şafir ve cehennemlik ilan edilmelerinin sebebi kesinlikle iki veya daha fazla yaratıcıya itikat etmeleri değildi. Dolayısıyla yaratma hususunda Allah'a ortak koşmamak, müşrik olmamak için yeterli değildir. "De ki: Gökten ve yerden kimdir size rızık veren? Kulak ve gözlerin sahibi kim? Ölüden diriyi, ölüden diriyi" Deriden ölüyü çıkaran kim? İşi idare eden kim? Onlar Allah'tır diyecekler. De ki o halde ona başkalarını denk tutmaktan sakınmıyor musunuz? Yunus suresi 31 El Hafız İbni Kesir Rahimullah Bu ve devamındaki ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Yüce Allah müşriklerin Allah'ın birliği ve ruhiyeti hakkında itiraflarını kendi aleyhlerinde uluviyetteki birliğine delil getirmekte ve şöyle buyurmaktadır. De ki gökten ve yerden kimdir size rızık veren yani gökten yağmuru indiren kudreti ve dilemesiyle yeri yarık yarık yapan ondan taneler, üzümler, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, sık ve bol ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar. Abese 27.31 çıkaran kimdir? Allah ile birlikte başka ilah mı? Onlar Allah'tır diyecekler. O rızkınızı tutup kesecek olsa kimdir sizi rızıklandıracak? Mülk 21. Kulak ve gözlerin sahibi kim? Yani kimdir size şu işitme kuvvetini ve görme kuvvetini veren ve eğer dilerse onları sizden alabilecek olan yüce Allah'ın şu buyruklarında olduğu gibi de ki odur sizi yaratan ve size kulaklar ve gözler veren Mülk 23 ki, söyleyin bakalım Ya Allah gözlerinizi ve kulaklarınızı alıverirse Enam 46 Ölüden diriyi Diriden ölüyü çıkaran kim Yani muazzam kudreti Ve umumi nimetiyle bunu yapan Kimdir İşi idare eden kim Yani kimdir her şeyin yönetimini elinde bulunduran Koruyup kollayan Ama kendisine karşı hiçbir şey Korunup korunup kullanamaz olan o öyle bir hakim ve mutasarrıftır ki hiç kimse hükmünün dışına çıkamaz. Hiç kimse ona yaptıklarından soramaz. Ama onlar yaptıklarından sorulurlar. Gökte olanlar da yerde olanlar da hep ondan isterler. O her gün bir iştedir. Rahman 29 Ulvi ve süfli bütün alem, bu iki alemde bulunanların tamamı melekler, insanlar ve cinler. Ona muhtaçtırlar. Onun kuludurlar. Hepsi birden ona boyun eğerler. Onlar Allah'tır diyecekler. Yani onlar bunları biliyor ve itiraf ediyorlardı. O halde sakınmıyor musunuz? Yani şahsi görüşleriniz ve cehaletinizden dolayı Allah ile beraber başkalarına da ibadet ettiğiniz için Allah'tan korkmuyor musunuz? İşte Allah sizin hak olan Rabbiniz. Yani bütün bunları kendisinin yaptığını itiraf ettiğiniz Rabbiniz ve ibadetlerle birlenmeye müstahak olan gerçek ilahınız odur Bu haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Yani ondan başka her ibadet edilen batıldır Ondan başka hak ilah yoktur O tektir ve ortağı yoktur O halde nasıl çevriliyorsunuz? Yani nasıl oluyor da ona ibadet etmekten başkasına ibadet etmeye çevriliyorsunuz?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 El-Hafız İmam İbn Kesir Rahimullah ve devamındaki ayetlerin tefsirinde şunları söyler. Yüce Allah kendisinden başka hak olmadığını ikrar ettirmektedir. Çünkü onun yanı sıra başkasına da ibadet etmekte olan müşrikler gökleri, yeri, güneşi ve ayı yaratmada, geceyi ve gündüzü boyun eğdirmede onun müstakil olduğunu, yine onun yaratan ve kullarının rızıklarını veren birbirlerinden farklı olarak ecellerini ve rızıklarını takdir eden, kimini kiminden üstün kılan olduğunu itiraf ediyorlardı. Kullarından kimisi zengin, kimisi fakirdir. Şüphesiz o kullarından her biri hakkında neyin daha münasip olduğunu bilir. Kimin zenginliği, kimin de fakirliği hak ettiğini bilir. Allah, varlık alemini yaratmada müstakil ve onu idare etmede tek olduğunu vurgulamıştır. Madem ki durum böyle... O halde neden ondan başkasına ibadet edilir? Neden ondan başkasına tevekkül edilir? Egemenlik ve hükümranlıkta vahit tek olduğu gibi ibadetinde de vahit tek olmalıdır. Yüce Allah uluhiyeti takdir ettiği pek çok makamda rubiyet tevhidinin itiraf edildiğini zikreder. Zaten de bu hususu itiraf etmekteydiler. Sorsan onlara, kim o gökten bir su indiren derken, onunla yeri ölümünden sonra tekrar dirilten elbette şüphesiz Allah diyecekler. Hamd, övgü Allah'ındır de. Fakat onların çoğu aklı ermez kimselerdir. Ankebut Suresi 63 İmam İbni Cerir Et Taberi Rahimullah Bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Yani ey, ey Muhammed, senin şu kavminden Allah'a şirk koşanlara kimdir gökten bir su indiren ki bu su Allah'ın buluttan indirdiği yağmurdur. Sonra gökten yere indirdiği bu su ile geri bitkiler bitirerek ölümünden yani kuruyup çoraklaşmasından sonra yeniden dirilten diye sorsan bunları yapıp eden Allah'tır diyecekler. O Allah ki her şeyin ibadeti ona aittir. Onlar böyle söyleyince sen de de ki hamd Allah'ındır. Fakat onların çoğu akla ermez kimselerdir. Yani Allah'a şirk koşan bu müşriklerin çoğu dinleri hususunda kendilerinin faydasına ve zararına olacak şeyleri akıl edemeyen kimselerdir. Cehaletlerinden dolayı Allah'tan başka ilahlara yaptıkları ibadetlerinin kendilerini Allah'ın yakınlığına kavuşturacağını zannediyorlar. Bununla kendilerini helak ettiklerini... Ve ebedi cehennemi üzerlerine vacip kıldıklarını bilmiyorlardı. <gülüyor> bu delilleri kavradıysan Mekke müşrikleri ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki anlaşmazlığın Allah'ın varlığı ya da onun yaratıcılığı hakkında olmadığını bilmiş olursun. Peki madem ki onlar Allah hakkında ayetlerde zikredilen bu doğru ve güzel inançlara sahibiydiler. O halde neden Allah onları müşrik olarak isimlendirdi? Hangi inançları ve amelleri yüzünden onları cehennemlik ilan etti? Madem Allah'ın varlığını, yaratıcılığını, her şeyin sahibi olduğunu ve buna benzer pek çok hususu ikrar ediyorlardı. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı geldiler? Neden onlarla cihat edildi? Bu ve buna benzer soruları daha da çoğaltabilirsin. Ey kardeşim! Eğer müşriklerin cehennemi hak ettiren bozuk itikat ve amellerini bilmezsen bu bozuk itikat ve amellerden nasıl korunacaksın? Şimdi ikinci kaideyi dinle. İkinci kaide O müşrikler taptıkları şeyler hakkında şöyle diyorlardı. Biz onlara ancak Allah'a yaklaşmak ve şefaat talep etmek için dua ediyor ve yöneliyoruz. Tapındıkları kimseleri Allah'a yaklaşmak için vesile kıldıklarına dair delil Allah-u Teala'nın şu sözüdür: Onun Allah'ın yanı sıra kendilerine bir takım evliya dostlar edinenler, onlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve imkarcı kimseyi doğru yola iletmez. Zümer 3 Tapındıkları kimseleri Allah katında şefaatçi kılmak istediklerine dair delil ise allah Teala'nın şu sözüdür. Onlar Allah'ın yanı sıra kendilerine zarar ve fayda vermeyecek şeylere ibadet ediyor ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Yunus 18 Şefaat iki kısımdır. Menfi şefaat, müsbet şefaat. Menfi yani geçersiz şefaat. Ancak Allah-u Teala'nın güç yetireceği bir şeyin Allah'tan başkasından talep edilmesidir. Bunun delili Allah-u Teala'nın şu sözüdür. Ey iman edenler! Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve şefaat bulunmayan gün, kıyamet gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Kafirler! zalimlerin ta kendileridir Bakara 254 Müsbet geçerli şefaat ise Allah'tan istenilen şefaat edenin şefaat konusunda kendisine izin verilmek şeklinde ikram bulunulduğu kendisi hakkında şefaatte bulunan kimsenin ise Allah-u Teala'nın sözünden ve amelinden razı olduğu kimse olması şartıyla ve izninden sonra gerçekleşen şefaattir Allahu u Teala şöyle buyurmaktadır İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir Bakara 255 Tevhid ile şirk elini ayıran bu ikinci kaide müşriklerin ibadetlerindeki durumları hakkında açıklama içerir. Allahu Teala'nın müşrikler olarak isimlendirdiği ve ebediyen cehenneme girecek bu kimseler Allahu Teala'ya yaratma, rızıklandırma, tasarrufta bulunma gibi fiillerinde ortak koşmuyor. Bilakis Allah-u Teala'nın bu işlerde tek olduğunu kabul ediyorlardı. Fakat bu inanç o kimseleri Allah Celle ve Ala ile beraber, onun dışında başka ilahlara da ibadet etmekten alıkoymuyordu. Üstelik onlar Allah Celle ve Ala'dan başkasına sadece Allah'a yaklaşma vesile olmaları yahut, Allah katında kendileri için şefaatçi olmaları cihetiyle ibadet ediyorlardı. Onlar o batıl ilahlarının, Onları Allah'a yaklaştırdığına dahi yahut inançlarını Allah'a ulaştırdıklarına yahut Allah Celle ve alakatında onlar için şefaat edeceklerine inanıyorlardı. Yani Arap müşrikleri onların Allah'tan bağımsız olarak kendi başlarına ilahlar olduklarına inanarak onlardan istekte bulunmuyorlardı. Onlar sadece vesile olmaları yönüyle ilahlarından istekte bulunuyorlardı. Bu vesilelerin birinci yönü yakınlaşmak. İkinci yöne ise şefaatti. Nitekim onların yakınlaşmak için ibadet ettikleri hakkında delil allah Teala'nın şu sözüdür. Onun yanı sıra kendilerine bir takım evliya dostlar edinenler, onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Allah'ın yanı sıra veliler edinenler, yani ilahlar edinenler derler ki biz onları ibadet etmiyoruz ancak... Buradaki ancak kelimesi hasırdır. Bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani bizim onları ibadet etmemizin sebebi ancak ve ancak Allah'a yaklaşmak içindir. Diyorlardı. Onlar peygamberlere, meleklere, velilere ibadet ederken Onların kendi başlarına fayda ve zarar verdiklerine inanmıyorlardı. Bilakis onlar fayda ve zarar verenin tek başına Allah olduğunu kabul ediyorlardı. Onlar peygamberlere, salihlere ve meleklere dua edip onlardan yardım istemelerine, onların Allah'a daha yakın olmaları, ihtiyaçlarını Allah'a iletmeleri ve Allah katında kendileri için şefaat etmelerini sebep gösteriyorlardı. Günah, günahkar kimseler oldukları için Allah'a dua etme konusunda, kendilerine hak sahibi görmüyorlardı. İbadet ettikleri o velilerin razı olacaklarını düşündükleri ibadetleri onlara yaparlarsa onların kendilerinden razı olacaklarına ve allah Teala'yı kendilerine hakkında razı edeceklerine ve Allah'ın da bundan razı olacağına inanıyorlardı. Onların ibadet ettikleri bu ilahların kendilerini Allah'a yaklaştırdığı şeklindeki bu iddialarına ise allah Teala şöyle cevap vermektedir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. İşte bu ayet, bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor iddialarının bir yalan ve bu yalanın sonucunda ortaya koydukları amelin ise bir küfür olduğunu açıkça bildirmektedir. Onların bu boş iddialarının Allah-u Teala katında hiçbir değeri yoktur. Geçmişten günümüze kadar insanlar içerisinde ortaya çıkan şirkin aslı 2 yön üzerine olmuştur. Birinci yön. Yıldızların ruhaniyetleri olduğuna itikat etmek şeklinde ortaya çıkan şirk. İbrahim Aleyhisselam kamine geldiği zaman, onlar yıldızların ruhaniyeti suretinde yapmış oldukları putları ibadet ediyorlardı. Çünkü bu yıldızların içerisinde ruhların olduğuna inanıyorlardı. Şeytanlar ve putların bu heykellerin içerisine girerek onlarla konuştu. Bazen de istedikleri bazen, bazen de istedikleri bazı şeyler onlar için gerçekleşti. Böylece iş onların şirk koşmasına vardı. Şirk, yıldızların işleri yaptıkları ve yıldızların ruhaniyetlerinin konuştuğu itikadına kadar götürdüler. Allah Celle ve Ala şöyle buyurmaktadır. Böylece biz kesin iman edenlerden olması için İbrahim'i, göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Bu mu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca, batanları sevmem dedi. Enam 75-76 Alimler İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözü yıldızlar hakkında gerçekten böyle bir şeye itikat ederek mi yoksa kavmiyle münakaşa etmek ve onları reddetmek için mi söylediği konusunda itilaf etmişlerdir. Sahi olan görüş, ki bunun dışındaki görüşler zayıftır. İbrahim aleyhisselamın bu mu benim Rabbim sözünü onları reddetmek için söylediğidir. Yoksa onların gerçekten Rabbi olduğuna inandığı için böyle söylememiştir. Bu bir şeyi reddetmek kastıyla söylenen ve ancak söyleyenin ses tonundan yahut mimiklerinden anlaşılan olumlu fakat mana itibariyle olumsuzluk ifade eden sözlere benzemektedir. Mesela sen alimsin denilirken, Bazen ses tonu kullanılarak karşısındaki kimsenin alim olmadığına ifade edilmek istenir. Şirk çeşitlerinden ikincisi ise Nuh Aleyhisselam'ın kamini şirkidir. Bu şirk ise o putların ruhaniyetlerine ve içlerinde salilerin ruhları olduğuna itikat etmek yönüyle vuku bulmuştur. Allah Teala şöyle buyurmaktadır ve dediler ki: Sakın ilahlarınızı bırakmayın, hele Vetten, Suvadan, Yavustan, ya Uk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Nuh 23 Buhari'nin sayiğinde sabit olduğu üzere atanın İbni Abbas'tan naklettiği hadiste İbni Abbas bu isimlerin Nuh kavminde yaşamış olan salih insanların isimleri olduğunu söylemiştir. Şirk bu salih insanlar sebebiyle vuku bulmuştur. Araplar da şirki salihler konusunda onları aşırı yüceltmek ve üstüne çıkarmak şeklinde hatta aşmamakla miras almışlardır. Örneğin onların ibadet ettikleri putlardan birisi olan Lat, içerisinde bir ruhaniyetin olduğuna inandıkları bir kabirdi. Onu temsil eden bir put olduğuna inandıkları bir kabirdi. Onu temsil eden bir put yaptılar ve ibadet etmeye başladılar. Bu şeytanların onları oyuna getirmesinden başka bir şey değildi. Uza da böyleydi. Uzza bir ağaçtı. Menat bir kaya idi. Ağacın yanında ibadet ettik, edilen sal salih bir adam idi. Melat'ın yanında ibadet ettikleri bir salih vardı. Salihleri ve salihlerin ruhlarını ilah edinip katlerini onlara bağladılar. Buna sebep olarak da onların ihtiyaçlarını Allah Celle ve Ala'ya ulaştırdıklarını gösterdiler. Buna işaret eden deliller çoktur. Allah Celle ve Ala şöyle buyurmaktadır. Alatan başka çağırdıklarınız... Dua ve ibadet ettikleriniz sizin gibi kullardır. Doğrusu, doğru iseniz onları çağırın da size cevap versinler. Araf 194 Bu ayette açıkça ibadet edilen kimselerin Allah'ın kulları olduğu bildirilmektedir. Yani onlar daha önce yaşamış ve ölmüş kimselerden yardım istemek ve ibadet etmekle şirk koşmuşlardır. Başka bir ayet ise şöyle buyurulmaktadır. O kafirler... Beni bırakıp kullarımı veliler edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi o kafirlere bir konak olarak hazırladık. Kehf 102 Bu ayet ondan Allah'tan başka evliya, veliler edinenler, biz bunları ancak bizleri Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Muhakkak Allah ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Şüphe yok ki Allah yalan söyleyen, kafir olan hiçbir kimseye hidayet vermez. Zümer 3 Ayetiyle bağlantılıdır. Onların Allah dışında veli ilah edindikleri o kimseler, onların indinde Allah'ın salih kullarıdır. Onlar Allah'ın salih kullarını Allah'a yaklaşmak için aracı edinmişler ve onlara ibadet etmişlerdir. Bu da çoğunlukla onların ölümünden sonra onlardan yardım istemek şeklinde gerçekleşmiştir. Oysa ki Allah Celle ve Ala onların bu yaptıklarından asla razı olmadığı gibi o saliler de onların yaptıkları bu şeylerden asla razı değillerdi. İyi bilin ki göklerde kim var, yerde kim varsa şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkasına dua edenler dahi Allah'a koştukları ortaklara uymuyorlar. Onlar ancak zanlı uyarlar ve ancak yalan söylerler. Yunus 66 Arapların bu halini düşündüğün zaman Araplarda şirkin, salih insanlar sebebiyle ve yakınlık ve şefaat istemek şeklinde olduğunu görürsün. Yoksa o ibadet edilen şeylerin kendi başlarına bağımsız olarak rububiyete, yaratma, rızıklandırma, diriltme ve öldürme, fayda ve zarar verme ve bu gibi sahip olduklarına, yahut onların Allah'tan bağımsız olarak uluğuyetten bir şeye sahip olduklarına inanmaktan dolayı değil, bilakis vesile olma yönü üzerinde, Uluyyetten pay veriyorlardı. Uliyyet ilahlıkla alakalıdır. İlah ise ibadet edilen demektir. Yani bir kişi Allah-u Teala'ya yapması gereken bir ibadeti Allah'tan başkasına yaparsa o şeyi ilah edinmiş olur. Onlara bağımsız olarak ilah gördükleri için değil, vasıta olduklarına inandıkları için ibadet ettiler. Bu sebeple o müşrikler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yalnız Allah'a ibadet ve dua edin davetine şöyle cevap verdiler. İlahları tek ilah yaptı? Bu şaşılacak bir şey. Sat 5 Çünkü onlar bu ilahların Allah'a yaklaşma ve Allah katında şefaat etme konusunda vesile olduklarına inanıyorlardı. Müşriklerin Allah Teala'nın dışında Başka ilaları ibadet etmelerinin sebeplerinden birisi de şefaattir. İşte buna dair delil Allah Celle ve Ala'nın şu sözüdür. Onlar Allah'ın yanı sıra kendilerine zarar ve fayda vermeyecek şeyleri ibadet ediyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Yunus 18 İbadet ettikleri o kimselerin şefaatçi olmalarından kasıt, onların Allah katında ihtiyaçları için istekte bulunmalarıdır. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Ayetindeki şefaatin manası, onlar bizim istediğimiz şeyi bizim için talep ediyorlar. Allah Celle ve Ala onların şefaatlerini reddetmez. Çünkü onlar Allah'a yakın ve onun katında sözü geçen kimselerdir manasındadır. Şefaat, lügatta bir şeyi çift yapmak manasındadır. Yine talep etmek, istekte bulunmak ve dua talep etmek manasına gelmektedir. Şefaat başkasının bir ihtiyacının giderilmesi için şefaat edenin güç ve otorite sahibi kimse yapmış olduğu istektir. Kısaca bir zararın giderilmesi yahut bir faydanın sağlanması amacıyla başkası için aracı olmaktır. Birisi şefaat istiyorum dediği zaman yani senden benim için dua etmeni, ihtiyacımı ulaştırıyor, ulaştırmanı istiyorum demek istemiştir. Şefaatte üç unsur vardır. Şefaat eden, kendisi için şefaatte bulunulan ve istekte bulunulan güç ve otorite sahibi. Kitap ve sünnette şefaat iki türlüdür. Menfi şefaat, müsbet şefaat. Menfi, reddedilen şefaat. Bu şefaat, müşriklerin cahiliyede iddia ettikleri, Allah-u Teala'nın ise reddettiği ve asla fayda vermeyeceğini bildirdiği şefaattir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenilir şefaatçisi vardır. Mü'min 18 Ey iman edenler! Kendisine artık alışveriş, dostluk ve şefaatin olmadığı gün kıyamet gelmeden önce size verdiğimiz yazlıktan hayır yolunda harcayın. Bakara 254 Onlar için ondan Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Enam 51 bu ve benzeri şefaati nef yeden ayetlerde Allah'ın izninin ve rızasının söz konusu olmadığı menfi şefaat söz konusudur. Buna güç yetiremeyecek kimselerden istenen şefaat bu kısma girmektedir. Dünyada geçerli olan yaratılmışın, yaratılmış için yapmış olduğu şefaati Allah katındaki şefaate benzetmekte bu tür bir şefaattir. Cahil insanlar zannediyorlar ki nasıl ki bir krala ulaşabilmek, ve ona ihtiyacımızı bildirilebilmek için vasıtalara ihtiyaç var. Aynen öyle de Allah'a yaklaşabilmek için de bir şefaçı edinmek lazım. Oysa ki yeryüzündeki krallar ya ilimlerinin eksikliğinden, yahut güçlerinin yetmemesinden dolayı aracılara ihtiyaç duyarlar. Oysa ki allah Teala kuluna şah damarından daha yakındır. Yine yeryüzündeki insanlar, kralın kendisinden bir şey ümit ettiği, Yağut korku duyduğu bazı kimselerin aracılığıyla istekte bulunurlar. Ta ki kral istemese bile, bunları geri çeviremezsin. Oysaki Allah Teala izin vermedikçe, hiç kimse onun huzurunda istekte bulunamaz. Bu manada Allah Teala'yı zorlayacak hiçbir şey söz konusu olamaz. Şefaat talebinde bulunan kimsenin kralın ve başkalarının yanında. İsteklerinin kabul edilmesini gerektirecek bir hakkı olduğunu düşündüğü kimseleri aracı kılarak yaptığı şefaat talebinde olduğu gibi Allah-u Teala'nın katında şefaatte bulunan kimsenin şefaatini kabul etmesi zorunlu kılacak Allah-u Teala üzerinde bir hakkının olduğunu düşünerek yapılan şefaat talebi de bu reddedilen şefaat kapsamındadır. Müşrikler, peygamber vesalelerin Allah-u Teala'nın şefaat taleplerini Yerine getirmek zorunda olduğunu Ve asla şefaat taleplerini Reddedemeyeceği Her isteklerini kabul etmek zorunda olduğu Allah katında bir hakka sahip olduğuna inanıyorlardı. Yalnız Allah Celle ve Ala'nın gücünden yeteceği şeylerde Allah'tan başkasında istekte Bulunmakta bu çeşit şefaattir Şefaat Allah-u Teala'nın izin ve rıza şartına Bağlıdır Ayret'te şefaat etmek isteyen kimseye allah Teala'nın izin vermesi, kendisi hakkında şefaatte bulunulmak istenen kimseden ise razı olması gerekir. Günümüzde şeyhlerin ahirette kendilerine şefaat edeceğini söyleyenler acaba bu iki şartın gerçekleşeceğine nereden kanaat getirdiler? Yani bu şeylerin iman üzerine öldüğüne, allah Teala'nın şeylerine ahirette şefaat etmesi için izin vereceğine, allah Teala'nın şeylerine kendileri için şefaat vermesi için izin vereceğine, ve Allah-u Teala'nın onlardan razı olduğuna nasıl kanaat getirdiler? Ahirette şehirlerinin mühmüritlerinin ruhlarını kibrit kutusunda cennete sokacağını söyleyen ve buna inananlar büyük bir aldanışın içindedirler. Müşriklerin, peygamberlerin ve salihlerin ölümünden sonra onlardan yardım ve şefaat istemenin caiz olduğuna inanmaları da Reddedilen şefaattir Şefaat talep etmek demektir Kendisinden talep edilen ya hayatta ve hazırdır ya da ölmüştür Kıyamet meydanında hayatta ve hazır olandan şefaat etmesini Yani kendileri için Allah'ı u Teala'ya dua etmesini istemenin caiz olduğuna dair Birçok delil gelmiştir Bu dünyada yaşayan salih insanlardan kendileri için Allah'ı u Teala'ya dua etmelerini istemek caizdir fakat iş ölmüş olana gelince o kimse amel ve talep etme yurdunda değildir. O kesinlikle şefaat istenilmeye güç yetirebilir. Konumunda değildir. Ölüleri yalvarmak ve onlardan yardım istemek mutlak olarak şirktir ve yardım istenilen ölünün kim olduğu asla fark etmez. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Dirilerle ölüler bir olamaz. Şüphesiz Allah dilediğine işittirir. Sen kabirdekilere işittirecek değilsin. Fatır 22. Alatan başka çağırdıkları hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmışlardır. Ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Naal 21. İndeki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? İndeki Allah'tır. Yine de ki öyleyken Ondan başka bizzat kendilerine ne bir fayda, ne de bir zarar vermeye güçleri olmayan bir takım velileri mi edindiniz? Rat 16 De ki, Allah'tan başka ilah olduğunu iddia ettiklerinize dua edin bakayım. Onlar göklerde de, yerde de, zerre ağırlığınca bir şeye sahip değillerdir. Onların bu ikisinde hiçbir ortaklığı da yoktur ve onun bunlardan hiçbir yardımcısı da yoktur. Sebe 22 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsan öldü şu üç husus müstesna amel defteri kesilir. Kendisi için dua edecek salih bir evlat yahut kendisinden sonra hayra kalıcı bir sadaka yahut kendisinden yararlanılacak bir ilim, müslim. Bu sebeple ölünün amel etmesi ve kendisinden talep edildiği zaman talep edilen şeyi yerine getirmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Kur'an ve sayı sünnette peygamberlerin bile şu anda dünyada olup bitenlerden haberdar olmadığı birçok yerde bildirilmiştir. Allah Celle ve aladan istenilecek ve fayda verecek şefaat ise müsbet, geçerli şefaattir. Müsbet şefaat için ise şer'i şartlar vardır. Bu şartların en büyüğü ise izin ve rıza şartıdır. Şefaat edecek olanın şefaat etmesi için Allah'ın izni, ve kendisi için şefaatte bulunacak olan kimseden Allah'ın razı olması şartıdır. Allah Celle ve Ala şöyle buyurmaktadır. Göklerde nice melekler var ki onların şefaatleri dilediği ve razı olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında bir işe yaramaz. Necmi 26 İzn olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Bakara 255 Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Enbiya 28. Allah'ın yanı sıra ibadet ettikleri şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır. Zuhruf 86. Müsbet şefaat, şefaat edecek olandan Allah-u Teala'nın razı olması ki o kimse hakka bilerek şahadet eden kimselerden olacak ve kendisi için şefaatte bulunulacak kimseden razı olması ki o kimse de tevhid ehli olacak ile fayda verir. İşte bu Allah Teala'nın otoritesinin mükemmelliğindendir. İster Allah katında yakın bir melek olsun, ister bir peygamber olsun. Allahu Teala kendisine izin vermedikçe asla şefaatte bulunamayacaktır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de ancak Allah Celle ve Ala'nın kendisine izin vermesinden sonra gerçekleşecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Maşer güne insanlar bana gelirler. Ben Rabbimin huzurunda izin isterim. Onu görünce hemen secdeye kapanırım. Allah dilediği kadar beni bu vaziyette bırakır. Sonra Allah tarafından bana başını kaldır. İste, sana verilir. Söyle, sözün dinlenir. Şefaat et, şefaatin kabul edilir buyurulur. Ben secdeden başımı kaldırır. Ve Rabbimin bana öğreteceği bir hamd ile Rabbime hamd ederim. Sonra şefaat ederim. Buhari. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kimlere şefaat etmesine izin verileceği konusunda şu hadis bizim için çok büyük bir ölçüdür. Ebu Hureyre radiyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde insanların senin şefaatinle, en mesut olanı kimdir diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Senin hadis üzerine hırsını bildiğimden ötürü bunu bana senden önce kimsenin sormayacağını biliyordum. Kıyamet gününde şefaatimle insanların en mesut olanı kalbinden ihlas ile la ilahe illallah diyen kimsedir. Buhari Kıyamet gününde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Meleklerin, salihlerin ve alimlerin şefaati ancak Tevhid eyliği için söz konusu olacaktır Yoksa sabah akşam ölülere yalvarıp yakaranlar için değil Tevhid eli ise şefaati ancak Allah'tan ister İhlaslı kimse şöyle der Allah'ım Kıyamet günü peygamberini benim Hakkımda şefaat çıkıl Allah'ım Melekleri benim hakkımda şefaat kıl. Amin. Allah'ım salihleri, alimleri benim hakkımda şefaat kıl. Amin. Allah'ım sevdiğin ve beni seven, sevdiğin ve seni seven kullarını benim hakkımda şefaatçi kıl. Bu gibi lafızlarla Allah Celle ve Ala'dan şefaat talep edilebilir. Bazılarının zannettiği gibi dilediğine şefaat edebilir ve muhakkak surete şefaati kabul edilir diye bir şey hiç kimse için söz konusu değildir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeyi güç ve akıl erdiremezlerse de mi? De ki şefaatin tamamı Allah'ındır, göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra ona döndürüleceksiniz. Zümer 43-44 Üçüncü kaide Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerinde farklılık olan insanlara gönderildi. Onlardan kimisi meleklere, kimisi peygamberlere, kimisi salihlere, kimisi ağaçlara ve taşlara, kimisi güneşe ve aya, İbadet ve dua ediyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Onların tamamıyla savaştı Ve onların arasını ayırmadı Bunun delili Allah-u Teala'nın şu sözüdür Fitne, şirk, ortadan kalkıncaya Ve din yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın Enfal 39 Güneş ve aya ibadet ettiklerine dair delil Gece ve gündüz, güneş ve ay Onun ayetlerindendir eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Fusulet 37 Melekleri ibadet ve dua edildiğine dair delil. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kafirliği emreder mi? Ali İmran 80 Peygamberlere ibadet ve dua edildiğinin Delili. Allah ey Meryem oğlu İsa insanlara beni ve anamı Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi dedin diye buyurduğu zaman o haşa seni tenzih ederim hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin sen benim nefsimdekini bilirsin halbuki ben senin nefsinde olanı bilmem Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin dedi Maide 116 Salihlere, velilere ibadet ve dua edildiğinin delili Onların yalvardıkları bu kimseler de Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır İsra 57 taşlara ve ağaçlara ibadet edildiğinin delili. Gördünüz mü o Lat ve Uzzay'ı ve üçüncüleri olan Ötekini Menat'ı. Necim 1920. Buna dair sünnetten delil ise Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu hadisidir. Ebu Vakit el-Ellesi Radiyallahu Anhu'dan rivayete göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile beraber Huneyne çıktık. Daha yeni şirkten kurtulmuştuk. Müşriklerin yanında ibadet ettikleri, üzerine silahlarını teberruk için astıkları ve Zatu Envat adını verdikleri bir ağaçları vardı. Biz bir ağacı uğradık ve ey Allah'ın Resulü, onların Zatu Envat'ı gibi bize de bunu Zatu Envat yap dedik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu ekber. Bu öncekilerin sünneti. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi dediniz. Bizim için de onların ilahları gibi bir ilah yap dediler. Musa gerçekten siz cahil bir toplumsunuz dedi. Araf 138. Muhakkak ki sizler sizden öncekilerin yoluna muhakkak uyacaksınız. Bu kaidenin içinde bir açıklama ve bu açıklamanın üzerine bina edilmiş bir de netice vardır. Öncelikle allah Teala ibadetleri hakkında verdiği haberler ile Arapların şirk konusundaki hallerini açıklamıştır. Arapların kendilerini ibadet ettikleri birçok ilahları vardı. Onlardan bazısı Güneş'e ve Ay'a ibadet ediyordu. Şeyh Rahimullah burada şu delili zikretmiştir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız Güneş'e de Ay'a da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Fusulet 37 bu sebeple peygamber güneş doğarken ve batarken mutlak nafile namaz kılmayı yasaklamıştır. Çünkü bu vakitler güneşe ibadet edenlerin secde vakitleriydi. Peygamber onlara benzemeyi yasaklamıştır. Başka bir grup ağaçları ve taşları ibadet ediyordu. Onlardan bir grup ise meleklerle iba melekleri ibadet ediyordu. O gün Allah onların hepsini toplayacak. Sonra meleklere size tapanlar bunlar mıydı diyecek. Meleklerde seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı diyecekler. Sebe 441 Araplar ve onların dışındaki müşriklerden bir kısmı ise peygamberleri, mesela İsa Aleyhisselam'ı Allah'a ortak koşuyorlardı. Allah Celle ve Ala onun hakkında şöyle buyurmaktadır. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anamı, beni ve anamı Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi dedin diye buyurduğu zaman o haşa seni tenzih ederim hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz hemen söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin sen benim nefsimdekini bilirsin halbuki ben senin nefsinde olanı bilemem gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin dedi maide 116 İsa aleyhisselam Allah'a ortak İsa aleyhisselam Allah'a ortak koşuluyordu Yine salih kimseler Allah'a ortak koşuyorlardı, koşuluyordu Allah Celle ve Ala'ya Allah Celle ve Ala Siz ve Allah'ın dışında Taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız Siz oraya gireceksiniz Eğer onlar bir ilah olsalardı Oraya cehenneme girmezlerdi Halbuki hepsi Tapanlar da Tapılanlar da orada ebedi kalacaklardır Enbiya 98 99. Ayeti indirince Arap müşrikleri bundan dolayı sevince kapıldılar ve o halde biz İsa ile Uzeyr ile falan ile filan ile, ile beraber olacağız dediler. O müşrikler nebilerden, resullerden ve salihlerden olan kimselere yönelerek ibadet ettikleri için İsa ve Uzeyr aleyhisselam'ı Allah'tan başka tapınılan iki ilah eğer biz cehenneme atılacaksak ''Onlar da cehenneme atılacak, cehennemde beraber olacağız.'' dediler. Bunun üzerine Allah Celle ve Ala şu ayeti indirdi. ''Tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. Bunlar onun uğultusunu duymazlar. Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar.'' Enbiya 101-102 Yine aynı şekilde ağaçlara ve taşlara da ibadet ettiler. Gördünüz mü o Lat ve Uza'yı ve üçüncüleri olan ötekini Menat'ı? Necim 19 -20. Lat, Tayyip halkının ibadet ettiği bir kaya idi. Bu kimse daha önce yaşamış ve müşrik acılar için helva yapıp ikram eden birisiyken ölünce kabrine tapınmaya başladılar. Uza, Kureyş ve etrafındakilerin tapındığı bir put idi. Menat, Medine halkının ibadet ettiği bir put idi. Müşrikler şeytanlara ve cinlere de ibadet ettiler. Melekler de, sen yücesin, bizim dostumuz onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı, çoğu onlara inanmıştı diyecekler. Sebe 41, şu da gerçek ki insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da, onların taşkınlıklarını artırırlardı. Cin 6 Bunlar Arapların yapmış olduğu ibadetlerden Kur'an'da bildirilmiş olanlarıdır. Allah Celle ve Ala peygamberine olan emrinde bu ve diğer grupların arasını ayırmış mıdır? Yani peygamberine kim ağaçlara, taşlara, putlara, güneşe, aya ibadet ederse onlarla savaşın. Fakat kim peygamberleri ve salihleri şefa açıklarsa yahut kim peygamberleri ve salihleri Allah Celle ve Ala'ya Yakınlaştırmak ve yaklaşmak için aracı kılarsa onlarla savaşmayın demiş midir? Böyle bir ayrım asla gelmemiştir. Peygamberlere, meleklere, salihlere, taşlara, ağaçlara ibadet ve dua eden kafir ve müşrik oldukları için onların tamamı hakkında tek bir emir ve hüküm gelmiştir. Fitne, şirk ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Enfal 39 bu ayetteki fitne şirktir. Yani şirk tamamen ortadan kalkıp tevhid gelinceye kadar onlarla savaşın manasındadır. Herhangi bir ayrıma tabi tutmaksızın bu müşriklerin tamamı hakkında onlarla savaşma emri gelmiştir. Müşrikler nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa, siz de onlara karşı topyekun savaşın ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir. Tövbe 36 işte bu da bir önceki açıklamanın üzerine bina edilen sonuçtur. Böyle olduğuna göre bir peygambere ibadet etmekle bir taşa ve bir ağaca ibadet etmek veya bir cinne ibadet etmek veya bir meleğe ibadet etmek arasında bir fark kalmamıştır. Çünkü hal birdir. Bu açıklamalardan sonra birisi çıkıp da bunların arasını ayırır ve salihler velilerdir. Onların Allah'ın yanında bir bakamları vardır. Peygamberin Allah'ın yanında bir makamı vardır. Onların vefatından sonra onlardan yardım ve şefaat istememiz, onların Allah Celle ve Ala'nın katında bir makam olduğundan dolayıdır derse, biz de şöyle cevap veririz. O salihlere yönelen ve onları ibadet eden kimse ile İsa Aleyhisselam'a yahut Üzeyr Aleyhisselam'a ibadet eden kimse arasında nasıl bir fark var? Şüphesiz ki bunların tamamı üzerinde hüküm birdir. Çünkü konu Allah'tan başkasına ibadet etmek ile alakalıdır. Herhangi bir ibadette Allah Celle, Celle, Allah Celle ve Ala'ya ortaklık söz konusu olduğu zaman Allah'a salih yahut kötü bir kimsenin ortak koşulması arasında bir fark yoktur. Yahut çirk koşulan şeyin bir peygamber olmasıyla olmaması yahut bir ağaç veya bir melek olması arasında bir fark yoktur, iş birdir. Çünkü kalbin ve azalarının ibadetinin tek başına yalnızca Allah'a has kılınması zorunludur. Dikkat et! Halis din yalnız Allah'ındır. Zümer 3 De ki ben dinimde ihlas ile ancak Allah'a ibadet ederim. Zümer 14 Bu Allah'tan başkasına ibadet eden kimse yönüyledir. Burada kendisine ibadet edilen kimsenin konumu önemli değildir. Kim vahid ve ehad olan Allah'a ibadet ederse o kimse mu'liz ve muvahhid bir kimsedir. Kim Allah'tan başkasına ibadet ederse muhakkak ki o kimse Allah'ın dışında yöneldiği şey ne olursa olsun fark etmez bir müşriktir. Bu sebeple Allah Celle ve Ala şöyle buyurmaktadır. Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye yalvarmayın ve kulluk etmeyin. Cin suresi 18. ayet Allahu Teala ehad, hiç kimseye sözü herkesi kapsayacak şekilde umum ifade eder. Çünkü bu kelime nekre, belirsiz olarak gelmiştir. Neyden sonra gelen nekre umum ifade eder. allah Teala'nın şu sözü de böyledir. Her kim Allah ile birlikte başka bir ilaha dua ve ibadet ederse, ki bu hususla ilgili hiçbir delil yoktur, delili yoktur, o kimsenin hesabı ancak Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler kurtuluşa eremezler. Mü'minin Suresi 117. Ayet Allah Celle ve Ala burada, her kim Allah ile birlikte başka bir ilaha dua ve ibadet ederse, ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur demiştir ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur kısmı Allahü Teala'dan başkasına ibadet eden kimsenin vasfıdır. Bu vasıf ibadet ettiği şey konusunda bir delinin olmamasıdır. İbadet edilen şey hakkında orada bir delinin söz konusu olması durumunda ona ibadet edilebilir şeklinde bir anlayış söz konusu değildir. Bilakis Allah'ın dışında başka şeylere ibadet ve dua edenlerin hiçbirisi Allah'ın dışındaki bu şeylerin ibadet ve teveccüh edilmeye müstahak olduklarına dair bir delile sahip değildir. İçerisinde yaşadığımız bu zamana baktığımızda velilere, kabirlere, türbelere yönelen ve onlara onlardan yardım istemek, onlara sığınmak, onlar için kurban kesmek, onlar için adakta bulunmak, Onlardan ümit etmek ve korku duymak şeklinde ibadet eden neviilere ve resullere bu şekilde ibadet eden kimseler görüyoruz. Onlar birçok yerde mevcut olan ve türbe dedikleri mezarlara ibadet ederek şirk koştukları zaman şöyle diyorlar. ''Bu evvelki müşriklerin ibadeti değildir. Çünkü biz salihlere yöneliyor ve onlardan yardım istiyoruz. Mekkeli müşrikler ise sadece putlara ve taşlara taptılar. Bu ikisi nasıl bir olabilir?'' allah Teala kendisinin dışında ibadet edilen kimseler hakkında şöyle buyurmaktadır. Allah'ın yanı sıra taptıkları hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diriler değildirler. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Nahl Suresi 20 ve 21. Ayetler Müfessirlerden bir grup Ebu Hayyan el-Bahrul Muhit adlı tefsirinde ve başkaları şöyle demişlerdir. Bu ayet diriltilecek kimseler hakkındadır. Çünkü Allah onlar ölüdürler, diriler değildirler demiştir. İbadet edilen o şeyler ölü olmakla vasfedilmektedir. Bu ise o şeyin daha önceden hayat sahibi olduğunu gösterir. Taşlardan ve ağaçlardan ibaret olan putlar hakkında ise, Diri olmayan ölüler tabiri kullanılmaz. Bu ancak daha önceden hayat sahibi olduğu halde daha sonra kendisinden bu alınan ve ölen kimseler hakkında geçerlidir. Ölüdürler, diri değildirler denilmektedir. Ne zaman diriltileceklerinin de farkında değillerdir ayeti de bunu daha net bir şekilde açıklamaktadır. Muhakkak ki bu Allah Celle ve Ala'ya kavuşması için kıyamet gününde diriltilecek kimse hakkındadır. Onların dua ettikleri de hangisi Allah'a da daha yakın olacak diye vesile ararlar. İsra 57. Ayeti de buna delildir. Bu ayette geçiren vesile maksada ulaştıran şey manasındadır. Vesile amaca ulaşmak için kullanılan sebeptir. Islahta ise Allah'a yaklaşmak için araya konulan, ve sebep kılınan Allah-u Teala'nın sevdiği amellerdir. Nitekim bu kelime Allah-u Teala'nın, Ey iman edenler! Allah'tan ittika edin ve O'na yaklaşmak için vesile arayın. Allah yolunda cihat edin. Maide 35 ayetinde kullanılmaktadır. Bu Allah Celle ve Ala'nın rızasına ve cennetine ulaştıran vasıtadır. Ayetin devamında cihadın emredilmesi, vesilenin Allah'a yaklaştıran ameller olduğuna delildir. Batıl ehli ise allah Teala'nın dışında ibadet ve dua ettikleri ilahlarına Allah'a yaklaştıran vesile adını veriyorlardı. Allah dışında veliler edilenler, biz bunlara, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar için ibadet ediyoruz derler. Ayeti buna delalet etmektedir. İkisinin arasındaki fark tevhid ehli, bunu allah Teala'nın razı olduğu tevhid üzere ve peygamberin gösterdiği şekilde ameller ile yaparken şirk ehli ise bunu Allah'a asla razı olmayacağı bidat olan şirki amellerle yapmaktadırlar. Onlar salihlere ibadet ediyor ve onların Allah-u Teala ile aralarında aracı olduklarını, onların Allah-u Teala'ya ihtiyaçlarını bildirdiklerine iddia etmektedirler. Bunu yaparken bazen aklı hayale gelmeyecek misaller getirmektedirler. Bunlardan birisi şudur: Bir krala yaklaşmak için aracı gerekmiyor mu? Allah Teala bir kraldan daha mu düşük bir konuma sahip ki aracı koymayacağız. Bu kıyas birçok yönden bahtildir. Öncelikle Allah Teala'nın bizden aracı, aracı edinmemizi değil, direkt kendisinden istememizi emretmektedir. Namazda defaatle okuduğumuz yalnız senden yardım isteriz ayeti buna delalet eder. İkinci olarak o kurallar mülklerini güç ve otoritelerinden dolayı değil, acizliklerinden ötürü araca edinmek durumundadırlar. Çünkü insanların ihtiyaçlarını bilmekten acizdirler. Ayrıca korunmaya da muhtaç olduklarından dolayı koruyucular edinirler. Bu korumalar olmaksızın hareket edemezler. allah Teala ise kullarının bütün ihtiyaçlarını bilen ve korumaya ihtiyaç duymayandır. Bütün kemalli sıfatlara sahip ve eksik sıfatlardan münezzeh olan allah Teala'ya aciz ve noksan kullara benzetmek hangi akıl sahibinin işi olabilir? Batıl elinin en büyük özelliklerinden birisi de Yahudilerin yaptığı gibi kelimeleri yerlerinden değiştirmek, Kur'an ve sünnet naslarına, kendi hevalarına göre manalar vermektir. Bunun bir örneği de Rabıta kelimesidir. Furanda sınırlarda nöbet tutmak manasına gelen bu kelime bazı tarikatlarda şehit azim ve ona tapınma eylemi olarak yapılan bir ibadete delil olarak gösterilmektedir. Yine Buhari'nin sahihinde geçen bir gün rabuta yapmak, sınırlarda nöbet tutmak hadisini de hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen buna delil gösterilmektedir. Cahil müntesiplerini bunlarla kandırmaktadırlar. Allahu Teala'da Allahu Teala'dan dileğimiz bu insanları ıslah etmesi ve bu hatalarından bir an önce tövbe etmeyi nasip etmesidir. Onların dua ettikleri de hangisi Allah'a daha yakın olacak diye vesile ararlar. İsra 57 Bu ayetin İsa ve annesiyle Uzeyr aleyhisselama ibadet eden kimseler hakkında indirildiği söylenmiştir. Birtakım insanlar onları ibadet ediyorlardı. Oysa ki onlar allah Teala'nın rahmetine muhtaç, ona yaklaşmak için vesileler arayan, onun rahmetini ümideden eden azabından korkan kullardı. Bu ayet hakkında ikinci söz ise bu ayetin cinlerden birisine ibadet eden müşrik insanlar hakkında indirildiğidir. Kendisine ibadet edilen o cin Müslüman olmuş fakat onlar ibadet ettikleri cinin Müslüman olduğunu bilmeden ona ibadet etmeye devam etmişlerdir. Oysa ki o cin allah Teala'ya yaklaşmak için amel, ameller ile vesileler arıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3. kaidenin başında zikredilen hadisi de bu konuda diğer bir delildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öncekilerin sünneti sözü, önceki kafirlerin ve müşriklerin yoluna uymaktan ve onları taklit etmekten nehyetmek için tenkit ve tehdit amacıyla söylenmiş bir kelimedir. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam ve kendilerinin denizi geçip felaha erdiğine ve Allah-u Teala'nın firavunu ve ordusunu suda boğduğuna şahit olmuşlardır. Daha sonra ileride puta tapan bir kavim görmüş ve Musa Aleyhisselam'dan onların ilahları gibi bir ilah yapmasını istemişlerdir. Musa Aleyhisselam ise onları reddederek, ''Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz.'' dedi. ''Şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır, yapmakta oldukları da batıldır.'' Musa dedi ki Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir ilahı mı arayayım? Araf 138-140 demiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde sahabelerden bazısının o acı teberrük için kullanma isteğini İsrailoğulların isteğine benzeterek onları reddetmiştir. Fakat İsrailoğulları da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin olan bu kimseler de böyle bir şey istemekle beraber Yapmadıkları için şirk koşmuş olmamışlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları sakındırınca bu işten vazgeçmişlerdir. Bu hadiste ortaya çıkan şeyler. 1- Kafirlere benzemek yasaklanmıştır. 2- Tevhidi iyice bilmeyen kimselerin şirke düşmesi kolaydır. Çünkü bu şekilde istekte bulunan sahabeler yeni Müslüman olmuş ve şirkten henüz kurtulmuşlardı. 3- Ağaçlar, kayalar, binalar ve türbelerle teberrükte bulunmak, yani onların ayır ve bereket getireceğine inanmak şirktir. Bir şeyin ayrının fazla olması manasına gelen bereket ise ancak Allah ve Resulü'nün bildirdiği şeylerdir. Mesela Allah-u Teala bazı zamanları diğerlerine göre daha üstün ve faziletli kılmıştır. Kadir gecesi bunun bir örneğidir. O gece bin aydan daha hayırlıdır. Allah-u Teala bazı mekanları diğerlerine göre daha faziletli kılmıştır. Mesela mescidi haramda kılınan namaz, diğer yerlerde kılınan namazdan yüz bin kat daha faziletlidir. Fakat kabir ve türbeler kişinin kendisi için dua edeceği ve bu duasının diğer yerlere göre Allah katında daha faziletli olduğu yerler değildir. Bazı belge, beldelerde yeni evlenen çiftler, Sünnet ettirilecek çocuklar, sınava girecek gençler ve benzeri kimseler türbe ziyaretleri yaparak o kabirlerin kendileri için bereket ve hayır getireceğini düşünüyorlar. Bu düşünce ve fiil peygamberin yasakladığı bir şeydir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildirmemiştir. Bilakis peygamber şöyle buyurmuştur. Allah'ım! ''Kabrimi ibadet edilen bir put haline dönüştürme.'' ''Peygamberlerinin kabirlerine mescit edilen ve karşı Allah'ın gazabı büyük olmuştur.'' Malik Ahmet Ömer radiyallahu anhu Hacir-ül Esvet'i öpüyor ve şöyle diyordu. ''Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne fayda verebilirsin ne de zarar.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ''Seni öperken görmeseydim seni öpmezdim.'' buhari Müslim Yani Ömer radiyallahu anhu Hacer-ül bir bereket, ümit ettiği için değil, bilakis Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğu için bunu yapıyordu. Hacer-ül hakkında durum böyleyken, türbeleri ve kabirlere ellerini, yüzlerini sürenler, kabirlerden ve türbelerden çocuk, rızık, sıhhat isteyenlerin durumlarını siz düşünün. Birçok zaman ve mekanda Allah'a şirk koşanların kendisiyle delil getirdikleri şey sadece Biz sadece salihlere yöneliyoruz demekten başka bir şey değildir. Evvelkiler de aynı şekilde salihlere yöneldiklerini söylemişlerdir. Onlar biz onları sadece vesile kılmak istiyoruz. Biz onlardan kendi başlarımıza bağımsız bir şekilde istemiyoruz diyorlardı. Bugün de söz aynıdır. O hal bu halin aynısıdır. Sadece tapınanlar ile tapınılan şeyler ve isimleri değişmiştir. Fakat durum aynı durumdur. Bir atasözün de geçtiği üzere bu gece düne ne kadar da benzemektedir. Dördüncü kaide Zamanımız müşriklerinin şirki öncekilerden daha büyüktür. Çünkü öncekiler rahatlık anında şirk koşuyor. Şiddetli sıkıntı anında ise yalnız Allah'a yöneliyorlardı. Zamanımız müşrikleri ise herhalde, rahatlık anında da, sıkıntı anında da daima şirk koşuyorlar. Bunun delili Allah-u Teala'nın şu sözüdür. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona haskılarak ihlasla Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar. Ankebut 65 bu zamanda yaşayıp cahiliye müşriklerinin yapmış olduğu şirki işleyenler kendilerini İslam'a nispet etseler de namaz, zekat, oruç ve haç gibi ibadetlere sahip olsalar bile bu insanların yaptıkları şirk evvelkilerin yaptığı şirktir. Hatta bugün öyle insanlar var ki şirk konusundaki durumları daha da artmış ve bazı konularda öncekileri fersah fersah geçmişlerdir. Onların şirk konusunda öncekileri geçtiği meselelerden birisi şudur. Allah Celle ve Ala cahiliye elini rahatlık anında şirk koşan, sıkıntı anında ise Allah'ı tevhid eden insanlar olarak vasfetmektedir. Allah Celle ve Ala şöyle buyurmaktadır. Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarırsınız. Nahl 53 Yani onun dışındaki şeyleri terk edersiniz. Sonra da sizden o zararı giderdiğinde içinizden bir zümre hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri için öyle yaparlar. Nahl 54-55 Allah Celle ve Alâ onların denizin ortasındaki hali hakkında şöyle buyurmaktadır. Sizi karada ve denizde gezdiren odur. Hatta sizi gemilerde bulunduğunuz, o gemilerde içindekileri tatlı bir rüzgarla alıp götürdükleri ve yolcular bu yüzden neşelendikleri zaman o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar da dini yalnız Allah'a halis kılarak, Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye Allah'a yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yine haksız yere taşkınlık ediyorlar. Yunus 22-23 Önceki müşrikler Rahatlık anında şirk koşuyor fakat kendilerine sıkıntı ve zarar dokununca onlar duayı Allah'a has onu tevhit ediyorlardı. Bu zamanki müşriklere gelince onlara bir zarar dokunduğu zaman Hasan ve Hüseyin Radyallahu Anhumaya, Hamza Radyallahu Anhu'ya, Bedevi'ye, Abdülkadir Geylani'ye veya diğer kendilerine ibadet ettikleri ölülere sığınıyor ve onlardan yardım istiyorlar. Yine ağaçlardan ve taşlardan fayda ümit bekliyorlar. Bu şüphesiz ki önceki müşriklerin halinden daha beterdir. Çünkü günümüzdekiler her iki halde de şirk koşuyorlar. Önceki müşrikler ise sadece rahatlık halinde şirk koşuyorlardı. Sıkıntı halindeyse Allah'a hatırlıyor ve ona yöneliyorlardı. Bazı insanlar bu şirk koşan kimseler hakkında şöyle diyorlar. Onlar namaz kılıyor, zekat veriyor, oruç tutuyorlar. Onların şirki nasıl olur da evvelkilerin şirkinden daha büyük olabilir? Diyoruz ki... Bu, bu dinin aslının üzerine dayandırılmış bir temeldir. Tevissiz olarak yapılan hiçbir ibadet fayda vermez. Aynen daha önce söylediğimiz taharetsiz namazın fayda vermeyeceği sözünde olduğu gibi. Bu büyük ibadetler şirk ile beraber olduğu zaman fayda vermez ve kabul edilmez. Rahatlık anında da sıkıntı anında da şirk koşuyorken nasıl fayda verebilir? Birçok insan ne acayiptir ki bu hal içindedir. Birçok insanın bazı türbelere, velilerin veya veli olmayanların defnedildiği yerlere yöneldikleri, kalplerini onlara bağladıkları ve onlara uluhiyetten bir pay verdikleri görülür. Oysa ki Allah Celle ve Alâ'nın en büyük hakkı ihlas ile dini ona has kılarak yalnız ona ibadet etmek ve onun dışındaki şeylerden yüz çevirmektir. Nitekim Allah Celle ve Alâ'ya, Celle ve Alâ, Şöyle buyurmaktadır. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. kef 110 Allah Celle ve Ala bir hadisi kutsi de şöyle buyurmaktadır. Ben ortaklar arasında ortaklığa hiç ihtiyacı olmayanım. Kim bir amel işleyip de bir başkasını bana ortak kılarsa onu da şirkini, şirk koştuğu ameli de terk ederim. Müslim Kişinin rüya ve gösteriş ile yaptığı bir amel hakkında hal böyleyken ibadeti Allah'tan başkasına yapmak durumunda nasıl olur? Mesela Allah'tan başkası için adakta bulunmak yahut Allah'tan başkası için kurban kesmek veya yalnız Allah'ın gücünün yeteceği şey, şey, şeyde Allah'tan başkasına sığınmak yahut yalnız Allah'ın gücünün yeteceği şeyde Allah'tan başkasından imdat dilemek ölülere yönelip onlardan yardım istemek ve kalbi onlara bağlamak gibi. Bunu yaparken de o ölülerin ölümlerinden sonra daha güçlü olduklarını isteğinin yardımına koştuklarını söylüyorlar. Hatta Allah'a dua ettikleri zaman hemen cevap alamadıklarını, bu verilerden istedikleri zaman ise hemen yardım gördüklerini iddia edecek kadar çirkinleşiyorlar. O, verilerin ruhunun içerisinde sır olduğunu söylüyor. Bu sebeple de ruhun konumunu, Sır kelimesi olarak ortaya koyuyorlar. Gattasallahu sırrahu Allah onun sırrını kutsasın diyorlar. Onun ruhunun içerisinde olduğu iddia edilen sır nedir? Cahil insanları bununla kandırıyorlar. Kendisine sığınana ve imdat dileğine yardım etmeye gelince bunun tamamı Allah Celle'nin üzerinedir. Allah Celle ve Ala kendisinin dışında ibadet edilen ile ibadet edenlerin durumunu şöylece haber veriyor. İşte o zaman görecekler ki, kendilerine uyulup arkalarından gidilenler, uyanlardan hızla uzaklaşırlar ve o anda her iki tarafta azabı görmüş, nihayet aralarındaki bağlar kopup parçalanmıştır. Bakara 166 Allah'tan başkasına ibadet edenler ibadet ettiklerine şöyle ediyecekler. Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. Şu ara 97 98. Bugünkülerin öncekileri geçtikleri başka bir konuda şudur. Evvelkiler rububiyette şirk koşmuyorlardı. Sonrakilerde ise Allah'a rububiyetinde bile şirk koşar hale geldiler. Bir müridin şeyhinden naklettiği şu söz bu konuda bir örnektir. Bazı Ariflere o kudret verilmiştir ki ne dilerlerse yaratırlar. Arif'in yarattığıyla Hakk'ın Allah'ın yarattığı arasındaki fark şudur ki Arif'in yarattığı baki olur. Şeyhinin bu sözünü çeviren mürit bu laftan oldukça rahatsız olmuş ki şu ibareyi koymaktan kendisini alamamış. Bu noktada Arif'in mahlukü tabiriyle izah ve ifade olunan ve Arif'lere yaratma fiilini yakıştıran ibareyi ne tefsir ne de kabul etmek şeriat idrakimize ve anlayış kudretimize sığmaz. Hikmetini Allah'a havale ediyor ve kabul veya red tavrından uzaklara kaçıyoruz. Şeyhinin bu sözünü nakleden mürit, bu rahatsızlığına rağmen şeyhine olan imanından dolayı bu sözü reddetmeye cesaret edememiş olsa gerek. Bunun gibi misaller çoktur. Başka bir mesele ise şudur. Evvelkiler peygamberlere, meleklere ve salih kimseleri ibadet ediyorlardı. Daha sonrakiler ise şeriatı açıkça muhalefet eden facir, ve delalet ehli insanlara da ibadet eder hale geldiler. Bugün bazı insanlar kendilerinden ibadetin düştüğünü iddia eden, Firavun'un Arif'i billah olduğunu, kendisinin etrafına tavaf etmenin haçtan daha faziletli olduğunu, kendisini görmenin Allah'ı görmek olduğu, kendisine itaat etmenin Allah'a itaat etmek olduğunu, hatta hatta kendisinin Allah olduğunu iddia eden kimselere ibadet ve dua ediyorlar. Sonuç Mekkeli müşrikler Allah'a ortak koştukları şeyleri yaratma, rızıklandırma, diriltme ve öldürme gibi konularda alemlerin Rabbi olan Allah'a eşit tutmuyorlardı. Allah'a da onlara da ibadet etmek şeklinde onları ibadet konusunda alemlerin Rabbini eşit tutuyorlardı. Allah'tan başkasına ibadet ederken ise gayeleri onlar vesilesiyle Allahu Teala'ya yaklaşmak ve onların Allah katında kendileri için şefaatçi olmaları isteyiydi. İşte bu amaçla ortaya koydukları şirk, zulüm olan şeylerin en iğrenci, Allahu Teala'ya karşı hatta aşma içeren şeylerin en çirkinidir. Allahu Teala ve Subhanehu'nun hakkı onu yüceltmek, onu tazim etmek, onu tevhid etmek, ona karşı ihlaslı olmak onun hakkında her türlü kemali itiraf etmek, Allah Celle ve Ala'yı cemal, celal ve kemal sıfatlarla basıplandırmak ve yalnız O'na ibadet etmek demektir. Nefsin ve şeytanın seni batıla ve cehenneme düşürmesinden Allah'a sığın ve yalnız Allah'tan yardım iste. Çünkü her türlü hayır ancak Allah'a Teala'dandır. Her türlü şerrin defedilmesi de ancak Allah'ı Teala'dandır. Allah Celle ve Ala'dan bütün Müslümanlar için istediğimiz bizi verildiği zaman şükreden, belaya uğradığı zaman sabreden, günah işlediği zaman istiğfar eden kimselerden kılmasıdır. Allah'ın Allah salatı, selamı ve bereketi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in üzerine olsun. Cinleri ve insanları Sadece bana ibadet etsinler için yarattım. Zariyat suresi 56. Cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler için yarattım. Zariyat suresi 56. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Nisa suresi 116. ayet Resulüm de ki size gökten ve yerden kim rızık veriyor ya da kulaklara ve gözlere kim malik bulunuyor ölüden diriyi kim çıkarıyor diriden ölüyü kim çıkarıyor her türlü işi kim idare ediyor hemen Allah diyecekler de ki öyleyse ona şirk koşmaktan sakınmıyor musunuz Yunus suresi 31. ayet. Şirk nedir? Müşrik kimdir? 2. kaydı. Mekke'li müşriklerin putlara yalvarmalarının, sığınmalarının, el açmalarının, onları kurban kesmelerinin ve hak adak adamalarının gerekçesi kendi anlatımlarıyla şuydu: Biz bunları Allah rızası için yapıyoruz onun yakınlığını elde etmeye çalışıyoruz putlara dua edip yalvarmamız onlardan yardım istememiz sadece Allah katında onların aracılıklarından şefaatlerinden faydalanmak içindir onlar yüce Allah'ı padişahlara ve benzerlerine kıyaslıyor padişahlara ancak aracılarla yaklaşıldığı gibi Allah'a da ancak aracılarla yaklaşılacağını padişahların yanında istek ve ihtiyaçlar ancak aracılarla halledildiği gibi Allah'ın da ancak aracılarla istek ve ihtiyaçlarının gidereceğine inanıyorlardı Bu Allah'ı yaratılmışlara benzetmektir Allah'ı yaratılmışlara benzetmek ise batılların en büyüdür Allah'ın zatında sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir benzeri yoktur Allah ilmiyle, görmesiyle ve işitmesiyle bütün kullarını çepeçevre kuşatmıştır Hiçbir aracının aracılığına ihtiyacı yoktur. Kullarına karşı da çok merhametlidir. Kendisine dua edilmesini sever. Dua ve yakarışları doğrudan kabul eder. O, zalimlerin söylediklerinden çok çok yücedir. Onlara, Allah'a yaklaşmak için tapındıklarının delili, Allah'ın şu buyruğudur. Onun berisinden bir takım velilere tutunanlar şöyle demektedirler. Biz onlara, ancak bizi Allah'ın yakınlığına yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz Şüphe yok ki Allah onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecek Muhakkak ki Allah yalancı ve nankör olan kimseye yol göstericilik etmez Zümer Suresi 3. Ayet El Hafız İbni Kesir Rahimahullah bu ayetin tefsirinde şunları söyler Allah Azze ve Celle putları ibadet eden müşriklerden haber vermekte ve şöyle dediklerini bildirmektedir. Biz onları ancak bize Allah'ın yakınlığına yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani kendi batıl zanlarına göre mukarreb melekler suretinde edindikleri putlara yöneliyor ve onları yaptıkları ibadeti böyle gerekçelendiriyorlardı. Bu suretlere ibadet ediyor. Bunu da melekleri ibadet sayıyorlardı. Yardıma mazhar olmaları, rızıklanmaları ve diğer dünyevi ihtiyaçları için onların Allah katında kendileri için şefaatlerini, aracılıkta bulunmalarını istiyorlardı. Ahirete gelince onların ahiret şefaatini ümit etmeleri olamazdı. Çünkü zaten onu inkar ediyor, küfrediyorlardı. Katade, Suddi, Malik, Zeyd İbni Eslem ve İbni Zeyd'den naklederek... Bizi Allah'ın yakınlığına yaklaştırsınlar diye buyurduğu buyuruğu hakkında şöyle demektedirler. Yani bize şefaat etsinler ve bizi Allah katında bir makama yaklaştırsınlar. İşte bundan dolayı cahiliye döneminde yaptıkları hac esnasında söyledikleri telbiyede şöyle demekteydiler. Buyur, emret ey Allah'ım hem kendisine hem de sahip olduklarına sahip olduğun sana ait bir ortak dışında senin ortağın yoktur. Eski ve yeni tüm zaman birimlerinde müşriklerin kendisine dayandıkları şüphe işte budur. Resuller Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Bunu reddetmek, ondan nehi etmek ve bir tek olan hiçbir ortağı bulunmayan Allah'ı ibadette birlemeye davet etmek üzere gönderildiler. Bu şüphe müşriklerin kendilerinden icat ettikleri bir şeydir. Yoksa Allah asla ona izin vermiş değildir ve bundan razı da değildir. Tam aksine ona buğz etmiş ve ondan nehyetmiştir. Bu ve benzeri ayetler dua edip sığınarak, kurban kesip adak adayarak ve benzeri ibadetleri yaparak Allah'tan başkalarına tapan Mekkeli müşriklerin bunu Allah'a yaklaşmak ve Allah rızası için yaptıklarını Göstermektedir. Böylelikle Allah'a yaklaşabilecekleri onların batıl zanlarından başka bir şey değildi Ellerinde buna dair hiçbir delil yoktu Ey kardeşim bil ki müşrikler Allah'a yaklaşmak niyetinde olunca Bunun tabii sonucu olarak geçmişte de günümüzde de hep salih, muttaki, Allah katına değerli olan Ya da öyle zannettikleri kulları vasıta ve vesile olarak görmüşlerdir Onların sembolü kabul ettikleri Şekilli veya şekilsiz putlar edinmişlerdir Allah'a yaklaşmak isteyen birinin Allah'ın buğz ettiği firavun Haman ve Karun gibilerin Aracılıklarına başvurmayacağı Pek tabidir Allah'ın yanı sıra Kendilerine ne bir fayda Ne de bir zarar vermeyecek şeylere Tapıyor ve diyorlar ki Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir De ki Allah'a Göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O onların şirkinden münezzeh ve çok çok yüksektir. Yunus suresi 18. ayet Allameşey Abdurrahman bin Nazır Es-Sadi Rahimullah Bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlayan müşrikler Allah'ın yanı sıra kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar veremeyecek yani onlar adına zerre ağırlayınca bile bir faydaya güç yetiremeyecek. Kendilerinden hiçbir zararı ve kötülüğü defedemeyecek şeylere tapıyor ve Delilden tamamen yoksun bir sözle Diyorlar ki bunlar Allah katında Bizim şefaatçilerimizdir Yani onlara kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar Ve onun katında kendilerine Şefaatte bulunsunlar diye ibadet ediyorlardı Bu onların kendiliklerinden Uydurdukları bir görüş ve Kendiliklerinden ortaya attıkları Aslı olmayan bir sözdü İşte bu sebeple Yüce Allah bu iddiayı iptal ederek Şöyle buyurmuştur De ki Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Her şeyi bilen yüce Allah'tır. Öyle ki o, ilmiyle göklerde ve yerde bulunan her şeyi kuşatmıştır. Bununla birlikte size herhangi bir şeriki olmadığını ve kendisiyle birlikte herhangi bir hak ile olmayacağını haber vermiştir. Bütün bunlardan sonra siz ey müşrikler topluluğu, Allah'ın göklerde ve yerde ortakları olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Ona, kendi bildiğiniz ama ona gizli kalmış bir şey mi Haber veriyorsunuz Siz mi daha iyi bilirsiniz Allah mı Şu sapık Cahil ve bihinsizlerin alemlerin Rabbinden daha iyi bildikleri anlamına gelen Bu sözden daha batıl Bir söz olabilir mi Aklı başında biri için şu sözü biraz Düşünmesi onun batılığına Ve bozukluğuna kesin bir şekilde Karar vermesi için yeterlidir Evet putlarına yalvarıyor, sığınıyor, el açıp acizlik içinde yardım istiyor, onların medet ve himbetlerini istiyor, sonra da buna gerekçe olarak onlar bizi Allah'a yaklaştırıyor ve Allah katında bize şefaat edecekler diyorlardı. Yüce Allah onların bu itikat ve sözlerini şirk olarak adlandırmış ve bundan yüce ve münezzeh olduğunu haber vermiştir. İşte Allah'ın onları müşrik olarak isimlendirmesinin ve ebedi cehennemlik olduklarına Hükmetmesinin sebebi buydu Onlar ne içki içtikleri için Ne kumar oynadıkları için Ne fuhuş ve zina yaptıkları için Ne de kız çocuklarına diri diri gömdükleri için Müşrik olarak adlandırıldılar Onların müşrik olarak isimlendirilme sebebi bunlar değildi Onların ebedi cehennemlik Yapan da bunlar değildi Müşrik olarak adlandırılmalarının Ve ebedi cehennemi hak etmelerinin sebebi Sadece Allah'ın Hakkı olan dua, sığınma Medet isteme kurban kesme adak adama ve bunlar gibi ibadet türünde yönelişleri Allah'tan başkasına da yönelmeleriydi yöneltmeleriydi Allah'ın onları müşrik olarak adlandırmasının sebebinin Allah ile kendi aralarına vasıtalar edilmeleri dua ve ibadeti onlara da yöneltmeleri olduğunu Yüce Allah pek çok buyruğu ile haber vermiştir Allah Geceyi gündüze sokuyor, gündüzü geceye sokuyor. Güneş ve emrine boyun eğdirmiş, hepsi belirli bir ecele doğru akıp gidiyor. İşte Rabbiniz Allah, hükümranlık ona aittir. Ondan başka yalvarıp durduklarınız ise bir çekirdeğin incecik zarına bile hükmedemezler. Dua etseniz duanızı işitmezler, işitseler bile size icabet etmezler. Kıyamet günde şirkinizi reddederler. Fatır Suresi 13-14. ila Ayetler Yüce Allah bu ayette Mekke müşriklerinin Allah'ın yanı sıra hiçbir şeye sahip ve malik olmayan duaları işitmeyen işittikleri varsa bile cevap veremeyecek olan kimselere yalvardıklarını haber vermekte onların bu yalvarmalarının ayetin sonunda şirk olarak isimlendirmektedir ayrıca kendilerine yalvaranların bu, bu şirki fiilini kıyamet günü reddedeceklerini haber vermektedir. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekkeliler arasındaki çatışmanın sebebi de açığa çıkmaktadır. Bu ayet duanın ibadet olduğuna, Allah'tan başkasına dua edip yalvaranın Allah'tan başkasına ibadet etmiş olacağına ve bunun şirk böyle yapanların da müşrik olduğuna dair güneş kadar açık bir delildir. Allah'ın yanı sıra kıyamette kadar kendisine icabet edemeyecek kimselere dua edenden daha sapık kim olabilir? Onlar ise onun duasından habersizdirler. İnsanlar toplanıp haşrolunduğu vakit kendilerine dua edenlere düşman kesilir ve ibadetlerini reddederler. Ahkaf 5 ve 6. ayetler Rabbimiz bu ayette de kendisinden başkasına dua edenleri sapıklık ile hatta sapıklığın en ileri derecesinde olmak nitelendirmiş, kendilerine dua edilenlerin onların duasıdan habersiz olduklarını ve asla icabet edemeyeceklerini bildirmiş, onların bu duasını ibadet olarak isimlendirmiş ve dua edilenlerin kendilerine yapılan bu ibadeti kıyamet gününü reddedeceklerini haber vermiştir. Müşriklerin ibadet ettikleri kimselerin kıyamet günü aleyhlerinde olacaklarını, ve kendilerinin yapılan ibadeti reddedeceklerini haber veren buyruklardan birisi de şudur. Kendileri için izzet sebebi olsun diye tuttular, Allah'ın yanı sıra ilahlar edindiler. Asla! İzzet sebebi olmak şöyle dursun, onların ibadetlerini reddedecekler ve ümit ettiklerinin tam aksine aleyhlerine zıtlaşacaklar. Meryem suresi, 81 ve 82. Ayetler Şirkin en çok vuku bulduğu ibadet çeşidi şüphesiz dua türünde ibadetlerdir. Mekke müşriklerinin de şirki, yalvarıp yakarma, sığınma, yardım isteme, imdat dileme türünde ibadetleri. Allah'ın yanı sıra başkalarına da yöneltmekti. Bu onlara neden müşrik denildi sorusunun da cevabıdır. Rabbimiz Kur'an'ın pek çok yerinde ilim ehlinin duada şirk dediği bu hususu, Hiçbir karışıklığa yer kalmayacak şekilde açıklamaktadır. Örnek olarak zikredilebilecek bazı ayetler şunlardır. Allah'ın yanı sıra hakkında batıl zanlar beslediklerinize istediğiniz kadar yalvarın. Ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şey bile malik değillerdir. Onların bu ikisinde herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Onun onlardan bir yardımcısı da yoktur. Sebe 22 Bu ayet Şirki kökünden kazıyıp yok eden büyük bir hüccettir. Şöyle ki, yalvarıp yakarmanın faydalı olması için yalvarılan ya istenen şeye malik olması yahut maliki ortak olması ya da en azından malike yardımcı olması gerekir. Yüce Allah'ta ayette öncelikle kendisinden başkasına yalvarıp yakarmanın hiçbir faydası olmayacağını bildirmektedir. Çünkü onların yalvardıkları ne istenen şeylere maliktirler, ne malik olana şeriktirler ne de ona yardımcıdırlar O halde onlara yalvarıp sığınmak Onlardan yardım ve medet ummak batıldır Yüce Allah kendinden başka dua ve ibadet edilenlerin Batıl olduğunu şu buyruğu ile bildirir Bu böyledir çünkü Allah hak Ondan başka yalvardıkları ise batıldır Ve Allah oldukça yüksek ve büyüktür Lukman suresi 30. ayet Yine şöyle buyurur Allah'ı bırakır da kendine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyecek kimselere yalvarır İşte bu haktan iyice uzak bir sapıklıktır Halbuki zararı faydasından çok daha yakın olana yalvarıyor O ne kötü bir Mevla ne kötü bir yoldaştır Haç 12-13 El Hafız İmam İbni Kesir Rahimullah bu ayetin tefsirinde şunları söyler Allah'ı bırakır da kendine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyecek kimselere, yani putlara ve ibadete Allah'a denk tuttukları diğer şeylere yalvarır. Yani onlardan imdat ister, yardıma çağırır ve rızık talebinde bulunur. Onlar ise ona ne bir fayda ne de bir zarar veremezler. İşte bu haktan iyice uzak bir sapıklıktır. Halbuki zararı faydasından çok daha yakın olana yalvarıyor. Yani zararı ahiretten önce dünyadadır. Dünyada zararının dokunması, faydasının dokunmasından daha yakın bir ihtimaldir. Ahirete zararı ise muhakkak ve kesindir. O ne kötü bir Mevla, ne kötü bir yoldaştır. Mücahit bununla kastedilen put olduğunu söylemiştir. Yani Allah'a bırakıp da dua ettiği put ne kötü bir efendidir, ne kötü bir yardımcı ne kötü bir yoldaştır Allah'ın yanı sıra kendilerini Hakkında hiçbir delil indirmediği Ve hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadıkları şeylere ibadet ediyorlar Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur Haç suresi 71. ayet Eğer bu anlatılanları anladıysan Bilmiş olursun ki onların müşrik olmalarının sebebi Allah ile kendi aralarında aracılar edinmeleri ve Allah'a yaklaşmak için onlara dua ve ibadet etmeleriydi. Bunu Allah rızası için ve Allah'a yaklaşmak için yapmaları da onların müşrik olmalarını engellememiştir. Yine şunu daha iyice anladın ki Allah'tan başkasının gücüne yetmeyeceği hususlarda ondan başkasına yalvaran kişi ister yalvardığı şeylerin yaratma ve tasarruf güçleri olduğuna inansın. İster sadece aracı olduklarına, hiçbir yaratma ve tasarruf güçleri olmadığına inansın, kafir ve müşrik olur. Eğer sana müşrikler putlara yalvarıp yakardıkları için müşrik olarak adlandırıldılar, bizler ise salih, muttaki ve alim kimseleri vesile ediniyoruz, nasıl olur da putlarla salih velileri bir tutabilirsiniz derlerse, bu şeytani şüphenin cevabı için önce şirkin, Nasıl başladığına dair kısayı, sonra da Kur'an'da zikredilen üçüncü kaideyi dinle. Şirk nasıl başladı? İmam Buhari rahmetullahi aleyh İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmektedir. Nuh putları olan Vet, Suva, Yavuz, Yeğük ve Nesr, Nuh bir takım salih zatların isimleriydi. Bunlar vefat edince şeytan kavimlerine, onlar adına hayattayken oturup kalktıkları yerlere birer anıt dikin diye vahiy etti. Onlar da bu anıtları dikip onların adıyla adlandırdılar. Onlara ibadet edilmiyordu ancak onlara diken nesiller ölüp de ilim kaldırılınca onlara ibadet edilmeye başlandı. Bu kıstanın başka rivayetlerinde onların bu Salih zatların kabirlerine gidip gelmeyi adet edindikleri, kabirleri başında bekledikleri, daha sonra anıtlarını yaptıkları ve sonra da nesillerin onları ibadet ve dua ettiği geçmektedir. Şeytan şirkin tohumunu kabirler aracılığıyla ekmiş ve binlerce yıl geçmesine rağmen şirkin yüzü değişmemiştir. Bundan dolayı Allah Resulü'nün vefatından önceki son günlerinde en çok üzerinde durduğu konulardan biri kabirler fitnesiydi. Şimdi Üçüncü Kaideyi Dinle Üçüncü Kaide Bil ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadet hakkında değişik tutumların sahibi insan gruplarına gönderildi. Onlardan bazısı meleklere, bazısı peygamberleri ve salihlere, bazısı taşları ve ağaçlara, bazısı da güneşe ve aya ibadet ve dua ediyorlardı. Bunların tamamı Allah ve Resulü tarafından müşrik olarak ilan edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onların arasında hiçbir fark gözetmeksizin Hepsiyle savaştı Öyleyse güneşe ibadet ve dua eden ile Bir peygambere ibadet ve dua eden arasında fark yoktur Putlara dua ve ibadet eden ile Ölü veya diri, salih ve muttaki zatlara dua Ve ibadet arasında hiçbir fark yoktur Zaten hakikatte putlar da Salih ve mutlaki zatların birer anıtından başka bir şey değildirler. Şimdi bütün bunların tek tek delillerini okuyalım. Güneş ve ayın ibadet ve dua edilenlerden olduğunun ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu reddetmek ile gönderildiğinin delili, Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur. Onun ayetlerindendir, gece, gündüz, güneş ve ay, güneş de secde etmi güneşe de secde etmeyin, ayada. Fusule Suresi 37. Ayet El-Hafız İmam İbni Kesir Rahimullah bu ve devamındaki ayetlerin tefsirinde şunları söyler. Güneş'e de secde etmeyin, ayada. O ikisini yaratan Allah'a secde edin. Yani O'na şirk koşmayın. O'nunla birlikte başkasına da ibadet ederseniz, O'na ibadet etmenizin size hiçbir faydası olmaz. Çünkü O, kendisine şirk koşulmasını asla mağfiret etmez. Bu yüzden Allah ayetin devamında şöyle buyurmuştur eğer kibirlenirlerse yani ibadeti yalnız ona yönelmekten kibirlenir. ibadeti yalnız ona yöneltmekten kibirlenir. Onunla birlikte başkasını ortak koşmaktan başka bir şey kabul etmezlerse Rabbinin indinde olanlar yani melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve asla usanmazlar. Meleklerin ibadet ve dua edilenlerden olduğunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu reddetmek ile gönderildiğinin delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Peygamber size asla melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi emretmez. Hiç siz Müslüman olduktan sonra size küfür emredebilir mi? Alimran İmran suresi 80. ayet. El Hafız İbn İmam İbn Kesir Rahimullah bu ayetin tefsirinde şunları söyler. Peygamber size asla melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi emretmez. Yani size Allah'tan başka herhangi bir birisine ne resul olan bir nebiye ne de mukarreb bir meleğe ibadet etmenizi emretmez. Hiç siz Müslüman olduktan sonra size küfrü emredebilir mi? Yani böyle yapmaz. Çünkü Allah'tan başkasını ibadet etmeye çağırmak küfre çağırmaktır. Nebiler ancak imanı emrederler. İman da yalnızca bir olan ve ortağı bulunmayan Allah'a ibadet etmektir Peygamberlerin ibadet ve dua edilenlerden olduğunun ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu reddetmek ile gönderildiğinin delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur Hem Allah şöyle buyurduğu vakit Ey Meryem'in oğlu İsa Sen mi dedin o insanlara Beni ve anamı Allah'ın yanı sıra iki ilah edinin diye haşa der. Münezzehsin ya Rab. Benim için hak olmayan bir sözü söylemekli, söylemekliyim yakışık olmaz. Eğer söylemiş olsam elbette sen bilirsin. Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki sensin Allamul koyup Maide Suresi 116. Ayet Yüce Allah Azze ve Celle bu ayette İsa Aleyhisselam'ı ve annesine ibadet edip yalvaran Hristiyanların onları ilah edinmiş olacaklarını haber vermekte, İsa Aleyhisselam'ın da annesinin de bundan uzak olduklarını bildirmektedir. Salihlerin ibadet ve dua edilenlerden olduğunun ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu reddetmek ile gönderildiğinin delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Onların yalvarıp durdukları o kimseler hangisi Rablerine daha yakın olacak diye Vesile arayıp duruyorlar rahmetin umar azabından korkarlar İsra suresi 57. ayet El Hafız İbn Kesir Rahimullah bu ayetin tefsirinde şunları söyler Onların yalvarıp durdukları o kimseler ayeti hakkında Affi İbni Abbas'tan naklederek şöyle der Şirkehli biz meleklere Mesih'e ve üzeri ibadet ediyoruz diyorlardı onlar bunlara yani meleklere, Mesih'e ve Üzeyr'e yalvarıyorlardı. Bu buyruk hakkını İmam Buhari Rehmullah Abdullah bin Mesud'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Cinlerden bir topluluk onları ibadet ediyorlardı, sonra Müslüman oldular. Diğer bir rivayette şöyle demiştir. İnsanlardan bir topluluk, cinlerden bir topluluğa ibadet ediyorlardı. Cinler Müslüman oldular, onlar ise dinlerine bağlı kalmaya devam ettiler. İbn Abbas ile İbn Mesud tefsirlerinde Allah'ın izniyle çelişki yoktur. İbn Abbas müşriklerin kendi zanlarınca meleklere, İsa'ya ve salih kul üzere ibadet ettiklerini aktarmış. İbn Mesud ise müşriklerin zanlının hilafına cinlere taptıklarını, sonra cinlerin Müslüman olduklarını, onların ise cinlere yalvarıp yakarmaya devam ettiklerini aktarmıştır. Nitekim Müce Allah da müşriklerin kendi zanlarınca meleklere taptıkları halde, gerçekte de onlara değil cinlere taptıklarını haber vermiştir. O gün onları hep birlikte toplayacağız. Sonra meleklere diyeceğiz ki, şunlar size mi tapıyorlardı? Melekler şöyle derler, "Subhanallah, seni tenzih ederiz. Bizim bildiğimiz onlar değil sensin. Bilakis onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi. Sebe suresi 40-41. Yine Yüce Allah Teala şöyle buyurmaktadır, ondan başka dua ettikleri ancak dişilerdir. Onlar inatçı şeytandan başkasına tapmıyorlar. Nisa suresi 117. ayet Ağaç ve taşların ibadet ve dua edilenlerden olduğunun ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu reddetmek ile gönderildiğini delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Siz de gördünüz değil mi? Lat ve uzayı, üçüncü olarak da Menat'ı. Necim Suresi 19. el İmam İbn Kesir Rahimullah bu ayetin tefsirinde şunları söyler. Putları ve Allah'tan başka ibadet edilen diğer şeyleri ibadetlerinden ve Rahman'ın halili İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiği Kabe'ye benzeterek bu putlar için evler edilmelerinden dolayı yüce Allah müşrikleri şiddetle kınayarak şöyle buyurmaktadır. Siz de gördünüz değil mi latı Lat Beyaz ve üzeri nakışlı bir kaya idi Tayif'te üzerine bir bina yapılmıştı Evin perdeleri hizmetçisi ve etrafında bir avlusu vardı Tayifliler ki onlar Sakif kabilesi ve onlara tabi olanlardır Yan, Yanında tazim olunurdu Kureşten sonra Tayifliler düşmanları olan diğer Arap kabilelerine karşı Onunla övünürlerdi i̇bn Cerir şöyle der Onlar onun ismini Allah isminden türetmiş ve ona Lat demişlerdi bunu Allah isminden müennesi kabul ediyorlardı. Allah onların bu sözlerinden münezzehtir, oldukça yücedir ve uzaktır. İbn Abbas'ın Mücahid'in ve Rabbi İbn Enes'in Lat isminin son harfi olan T'nin şeddesiyle okudukları ve şöylece tefsir ettikleri aktarılmıştır. O cahiliye döneminde hacılar için un çorbası yapan birisiydi. Ölünce kabri başına toplanmaya başladılar derken gün geldi ona ibadet ettiler. Yine Buhari ibn Abbas radiyullah anuma dan şöyle dediği rivayet etmiştir. Lat Hacıları un çorbası yapan bir kimseydi. i̇bn Cerir şöyle der. Aynı şekilde Uzda'yı da Allah'ın El Aziz isminden türetmişlerdir. Uzda Mekke ile Tayif arasında nahle denilen yerde bulunan bir ağaçtı. Üzerine bir bina yapılmış örtüler serilmişti. Kureyş ona tazimde bulunurdu. Nitekim Uhud günü Ebu Süfyan Uzda bizimdir. Sizin uzdanız yok demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Deyin ki Allah bizim Mevlamızdır. Sizin bir Mevla'nız yok. Menat'a gelince Mekke ile Medine arasında, Kadid'in yanında Müşellel'deydi. Kuza, Evz ve Hazreç kabileleri cahiliye döneminde onu tazim ederler ve Kabe'yi hac etmeye geldiklerine tehlil getirmeye oradan başlarlardı. Buhari, Aişe'den bunun bin ve bir benzerini rivayet etmiştir. Hakkında kitabı Aziz Nas bulunan bu üçü dışında gerek Araba yarımadasında. Gerekse başka yerlerde Arapların Kabe'yi tazim ettikleri gibi tazim ettikleri başka tağıtlar da vardı. Yalnızca bu üç tağıtın zikredilmesi onların diğerlerinden daha meşhur olması yüzündendir. Yüce Allah Azze ve Celle bu ayetlerin devamında bize, onların hakikatini haber vererek şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki onlar sizin ve atalarınızın taktığı bir takım kuru isimlerden ibarettir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar... Ancak zanna, menifislerinin hevasına uyuyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından bir huda da gelmiştir. Necim suresi 20. ayet. Huda, kendisi vasıtasıyla hak ile batıl, birbirinden ayırt edebilecekleri bir yol gösterici demektir. Yüce Allah bu ayetlerde atalarına besledikleri hüsnü zandan başka bir dayanakları olmayan müşrikleri kınamaktadır. Dün olduğu gibi bugün de şirki ayakta tutan şey, Delillerden yüz çevirip atalara uymak değil midir? Bu ayetleri ve tartışılmaz delilleri görebildiysen Çünkü bakmak başka bir şeydir, görebilmek başka şey Evet, görebildiysen anlarsın ki ibadet, dua, yardım, istemek, medet beklemek, korumasına sığınmak acizler içinde, Acizlik içinde el açıp yalvarmak Tevekkül etmek gibi ibadetleri Allah'tan başkasına yönelten isterse insanların en hayırlısı Yaratılmışlarının en üstünü Olan Resulullah'a yöneltsin Kafir ve müşrik olur O peygamberimizdir Onunla putlar bir olmaz Ben ona yalvarırım da Yakarırım da ondan medet de beklerim Diyen kişiye de de ki Böyle yaparsan Anam babam kendisine feda olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kurduğu iman ve tevhid ''Binasını yıkarsın. O senin gibilerin şeytani vesveselerle kendisine tapmaya kalkışacaklarını bildiği için, ''Allah'ım kabrimi tapınılan bir put haline döndürme.'' diye dua etmiştir. Bu hadisi İmam Ahmet Müsned'de İmam Malik Muvatta'da rivayet etmiştir. Şu sözler yine ona aittir. ''Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini ibadethaneye çevirdiler. İbadethane edindiler.'' Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadisin Cabir Radyoluğa Anha'dan gelen Müslim'in naklettiği diğer rivayetinde Salihlerin kabirlerini ibadethane edindiler buyurulmuştur. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in Ümmü Seleme Radyoluğa Anha'dan aktardıkları diğer bir rivayette Onlar Allah katında yaratılmışların en şerlileridir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirleri kireçlemeyi Yükseltmeyi, üzerlerine bina yapmayı, oraları bayram yeri haline döndürmeyi yasakladığı sahih hadislerle sabit olmuştur. Bu umumi hükümlerden hiçbir kimsenin kabri müstesna değildir. Eğer kendisinin başına toplanılıp ona sığınıldığı, yalvarıldığı, medet beklenildiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri bir puta dönüşüyor ise ondan başkalarının kabri nice olur? Ayşe Radyoluğa Anha'dan gelen sahih rivayette şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabri mescid edinilir endişesi yüzünden açık alana defnedilmedi. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ya içinde ölülerin çürümüş kemikleri bile bulunmayan sahte kabirler? Demek ki evliyaları yalvarıp yakaranlar ile putları yalvarıp yakaranlar, ortak koşulanlar farklı da olsa ortak koşma açısından eşittirler. Hatta mabetleri türbeler olan zamanımız müşrikleri, Eski müşriklerden daha ileri derecede sapıktırlar. Şimdi dördüncü kaideyi iyi dinle. <gülüyor> dördüncü kaide. Bil ki zamanımız müşriklerin şirki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki müşriklerin şirkinden pek çok yönden daha şiddetlidir. Birincisi, daha önceki sayfalarda gördüğümüz gibi, müşrikler ibadet ve dua ettikleri ilahlarının, kainatın sek ve idaresini yaptıklarını iddia etmiyorlardı. Bilakis bu açıdan Allah'ı birliyorlardı. Onların itikatları sadece ilahlarının kendileri adına Allah'a ricada bulunacaklarına ve böylelikle belalardan korunacaklarına, nimet, izzet ve ikrama mazhar olacaklarına inanmaktan ibaretti. Putları ibadet ve dua etmelerinin sebebi, onları kainatın yaratılmasında, idare ve sevkinde pay sahibi gördükleri için değildi. Putları ibadet ve dua ediyorlardı çünkü onların kainatın yaratıcısı ve yöneticisi yanında, kendileri adına aracılıkta bulunacaklarına inanıyorlardı. Zamanımız müşrikleri ise ilahlarını Gavs, Kutup, Evtat, Kırklar gibi isimlerle adlandırıyor, ve bunların kainatta diledikleri gibi tasarruf, idare ve sekte bulunduklarını iddia ediyorlar. Bunun sayılamayacak kadar çok örneklerinden sadece birisini nakledeceğiz. Miftahul Kulüp isimli eserde Şemsettin Nuri Nakşibendi şöyle der. İlk kutup Bağdat, Şam, Halep beldelerinde tasarruf ederler. Diğer kutuplarda hallerine göre birer, ikişer yerde tasarruf ederler. Oraları yönetirler, hatta kafirlerin ülkelerini dahi yönetirler. Ancak bunların tasarrufu yönetimi kutuplar kutbunun emriyle olmaktadır. Zira kutuplar kutbunun tasarrufu dışında kalan iki cihan içinde hiçbir şey yoktur. Bütün eşyayı, bütün ehlullahı kuşatmıştır. İki cihanda iyi, kötü her ne olursa onun bilmesi, dilemesi, kalbinin hareket etmesiyle olur. Bu batıl iddiaları Rabbimiz Azze ve Celle'nin, Kılıç gibi keskin ve parlak bir ayetiyle cevap verir ve deriz ki <gülüyor> Sizin Allah'tan başka o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım kuru isimlerden ibarettir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına tapmanızı, O size Kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. İşte dost doğru din budur ancak insanların çoğu bilmezler. Yusuf Suresi 40. Ayet İkincisi Daha önceki sayfalarda geçtiği gibi Mekke müşrikleri de diğer şirk koşanlar da Allah'ın yanı sıra mukarreb meleklere, nebi ve rasullere, salih ve mutlakilere ibadet ve dua ediyorlardı. Zamanımız müşrikleri ise sefif, Sefih, miskin, zalim, cahil, fasık ve hatta kafir ve müşrikleri veli diye adlandırıp onları ibadet ve dua etmektedirler. Üstelik dua ve ibadette bulundukları kimselerin kötü hallerini bizzat kendileriyle rivayet ederler. Bunun da sayılamayacak kadar çok örneklerinden biri Erzurum Kümbet Köyü'nde bulunan Beynamaz Ahmet Türbesidir. Üçüncüsü Mekke müşrikleri darlık ve sıkıntı zamanlarında aracı ilahlarını bırakır, yalnız Allah'a yönelirlerdi. Genişlik ve bolluk zamanlarında ise hem Allah'a hem de Allah ile aralarına edindikleri vasıtaları yalvarırlardı. Zamanımız müşrikleri ise darlıkta ve bollukta, sıkıntıda ve ferahlıkta daima ölüler, türbeler, kubbeler ve mezar taşlarından oluşan ilahlarına yalvarıyorlar Hata sıkıntıya düşülünce daha çok onlara yalvarıyorlar. Yüce Allah, Mekke müşrikleri hakkında şöyle buyurmaktadır. Gemiye bindiklerinde dini tapınmayı Allah'a halis kılarak yalnız ona dua ederler, derken Allah onları karaya çıkardı mı derhal şirke koyulurlar. Ankebut suresi 65. ayet. Yine şöyle buyurmaktadır. Denizde bir musibet gelip çatınca, Allah müstesna bütün yalvarıp durduklarınız kaybolurlar. Sizi karaya çıkarıp kurtarınca hemen yüz çevirirsiniz. İsra suresi 67. ayet Bu ve buna benzer birçok ayetler Mekkeli müşriklerin şirkinin darlık zamanlarında yok olduğunu, onların rahatlıkta şirk koştuklarını ortaya koymaktadır. Şimdi kimin şirki daha büyük, başınıza bir darlık ve sıkıntı geldiğinde kabirlerde yatanlara sığınanın mı, Kabirlerde yatanlara sığının veya evliyaları yardıma çağırın diyenlerin kimi? Yoksa darlıkta Allah'ı birleyerek yalnız ona dua eden, sıkıntıdan kurtuldu mu hemen şirk koşanların kimi? Elbette hem darlıkta hem rahatlıkta devamlı şirk koşanların şirki daha büyüktür. Bütün bu sebeplerden dolayı zamanımız müşrikleri şirkleri ile kardeşleri olan eski müşrikleri Geçmişlerdir Bütün bu sebeplerden dolayı zamanımız müşrikleri, şirkleri ile Kardeşleri olan eski müşrikleri geçmişlerdir Necis elleriyle yazdıkları necis kitaplarında Şirk ve küfre davet ederler Vallahi Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibilerin ömürlerinde Bir kez bile söylemedikleri sözleri Onlar sabah ve akşam devamlı söylemektedirler Allah'tan af ve afiyet dileriz Hamd olsun Allah'a. Salat ve selam olsun peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'e, ailesine ve ashabına.